بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيق الا بعون الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل وسلم وصحبه Salutări على toate vii محمد اللهم Muhammad على Sunny Ales. Salutări la toate vii محمد اللهم Muhammad على Sunny Ales. Vă la toate vii cu lăudă, Muhammad رب اعوذ بك من امزات الشاطئين واعوذ بك من يحطرون بسم الله الرحمن الرحيم وعلم أن الله يعلم ما في الله العظيم العظيم وبارك والحمد لله رب العالمين الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا Vedefă-i an-kum-s-s-u eb-l-ah-havle Rabbim birçok hayırlara, bereketlere, feyizlere, mağfiretlere cümlemizi nail eylesin. Amin! Azabından, gazabından ve azabına çekecek itikattan, ahlaktan, fikirlerden cümlemizi muhafaza eylesin. Amin! Amin! Amin! s s s l i l h s l i l Hoca Efendi'nin biri şöyle bir laf etmiş, ben o lafı beğenmedim. Fıkra uygun görmedim yani. Bizim hocalar demiş, kürsüye çıkınca ağız ishaline tutuluyoruz demiş. İsmaila'da demiş bunu. Kürsü de. Ben bu lafı şerahata uygun bulmadım. Çünkü hocaların, hocalar ayet hadis okuyorlarsa, e, ishalden çıkan şey belli. E, ağız isali lafı, şerahatın zahirine uymuyor. Çünkü... İlmə ve ulemaya ve onların konuştuklarını hafife alacak lafızlar biliyorsunuz fıkıhta çok tehlikelidir. Onun için hisal lafı demez. Ha gevezelik diyorum ben kendi kendime de. E, gevezelik lafını bile sonra zahit buluyorum. Çünkü hep hayatatı sokuyorum. Bu sefer bu gevezeliğe girmiyor ki. Ben şov yapmıyorum ki. Değil mi? Şap şov yapsam daha fazla izlenirdim. Hadi dava. Ama millet şova merak, ayet hadise merak değil. Değil mi? Bir tane adam mesela işte bir filmler yapıyor, bir şeyler yapıyor, üç dört beş gidiyor öyle. Herif kaç milyon izleniyor, kişi rekorlar. Bir de parayla, bir de parayla. Millet şeyi çok merak böyle. Bir, lüzumsuz şeyler yani, görüntüler şeyler efendim. Şakalar, şamadalar, fuzuli işler, kadın kılığına giren erkekler, başörtü takan erkekleri falan çok şey ediyorlar. Nasıl bir millet türediler ben anlamıyorum. Yani. Eskiden yani millet böyle şey itibar etmezdi çoluk çocuk işlerine. Fakat şimdi bu kadar milyonlarca insan e, bu şovları, bu filmleri yani filmde bir mana yok. Kültür yok. Ne dünyaya yarar, ne ahirete yarar. Her tarafa zarar. E, vakti tüketir. Bomboş bir şey ama bütün bir nesil bunlara şey diyor Ben akıl aldıramıyorum yani bu millet nasıl ilerleyecek, nasıl düzelecek, bu, bu da e, iyiye işaret değil. Yani bunların gişe rekorları kırması, ayet hadis ve ilimden bahsedenlerin dinlenmemesi, az izlenmesi, gençlerin zaten bu taraklarda bezipek pek kalmadı yani. Yine bizi de dinleyenler belki de ortalama, orta yaşlardır, daha yukarı yaşlardır. Falan. Yaşla alakalı değil. Tabii ki herkesin nasibi var. Herkes nasibini alır. Bir insan 90 yaşında da olsa bir sohbet dinler. O sohbette tevbe etse ahiretini kurtarır. Kaç kişiden ben telefonda da benimle görüştürdüler yani. Ben intihar edecektim dedi bana. Ağır kanserim dedi. 5-6 ay içinde de öleceğim dedi bana. Açık bir bayanım dedi. Bilmiyorum sağ mıdır tabii ki. Öldüyse de Allah rahmet etsin. Çünkü imanlı kadın Dedi ben dedi yani seni sohbetlere rastladım da internette dedi, o vakit televizyonda yoktu. Ben dedi şaşırdım kaldım dedi. Böyle neler varmış dedi ya, ahirette neler var, işte şunlar var, bunlar var. Önümüzde kabir var, mahşer var, sırat var, mizan var. Hiçbir şey biz duymadık dedi. Hiçbir şey duymadık dedi bu memlekette. E şimdi de dedi bu ağrı sancı çekiyorum, dayanamıyorum, ölürsem de kurtarım bu işten, zaten öleceğim ya. İntihara teşebbüs etmek üzereydim dedi. Bu sohbetlere rastladım dedi. Şimdi gece gündüz dedi ağrımı sancımı unutuyorum dedi. O sohbet bitiyor onu açıyorum. O sohbet bitiyor onu açıyorum. Yani dedi ben imanımı kurtarıyorum. Hem dedi Allah'a imanım arttı. Hem de sabrediyorum. Ölürsem de öleceğim dedi. Hiç olmazsa dedi yani bu intihardan kurtardım dedi yani. Bunun gibi birkaç tane daha da geçmiş süreçte yaşadım. Yaşadım. Ya çünkü insanları... E, bu oyalamalarla boyalamalarla de, bu, bu filmlerle dizilerle nereye kadar yani nereye kadar insanı tatmin edemezsin ki huzur veremezsin e, bir ölüm tehlikesi gelse işte eceli Allah bilir ama bazı hastalıklar öldürücü e, böyle bir şey yakalansa adam kuyu maneviyesi çöküyor yani siz moral diyorsunuz yavurca bir laftır ama adam sıfır oluyor ondan sonra adam Dünyadan ümidini de kestiği için kendi elimle bu işe son vereyim diye bunu da bir maharet zannediyor, hüner zannediyor, mertlik zannediyor yani. Halbuki en büyük haram, cenneti haram ediyor. Fakat, e, bilmiyor. E sen şimdi buna bilmem kimin filmini seyrettiğini sana desen adam durur mu yani? Adam diyor, ben diyor bu kadar bas bas bağırıyorum diyor, birkaç ay içinde de öleceğim diyor, ne filmi diyor ya. İşte işte o zaman Ayet-Hadis fayda ediyor. Ayet-Hadis her zaman fayda ediyor. Ama öbür oyunlar, eğlenceler, zoru gördüm mü fayda etmiyor. Aynı şeytan gibi. Hadi bana eyvallah diyor. Ben seni kandırdım, gidiyorum diyor. E senin ömrün tüketti. Yazık değil mi senin vakitlerin tükendi, saatlerin tükendi. Ziyan oldu. Ölüm bakıyor mu? Gence ihtiyara bakmıyor. Abi, beş yaşında çocuğun cenazesindeydik. İki gün evvel. Fatih Hoca Efendi'nin çocuğu. Muhammed Yuşa, yavrumuz. Dört buçuk yaşında çocuk. Allah alem nazardan gitti. Çünkü nazar değey kazanan insanı mezara diyor hadis-i şerif. Çünkü tabii tabutu da açtılar yüzünü ille gösterelim dedim açmayın. Yani ille açalım bak dediler. Fırın işte böyle balmumu gibi olmuş. Cennet kuşu. Bir, bir çocuk ölmüştü. Ashanemiz radıyallahu anh usfurun min asafiril cennet. Cennet kuşlarından bir kuş. Deyince efendim sallallahu aleyhi ve sellem ya işte böyle hemen Garanti konuşma, niye böyle konuşuyorsun? Diye bir şey var, sahittir ama o hadis-i şerif önce varit olmuştur. O zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çocukların direkt cennete gideceği vahiy edilmemişti. Onun kesin konuşma buyurduydu. Sonra tabii vahiy biliyorsunuz, 23 senede tamamlandı, nasık mensuk da var. Sonra bildirilene göre e, çocuklar, bulu öldükleri zaman kafirlerin çocukları da olsa cennetliktir. Bu, elhamdülillah, yani bu şeydeyiz. Yine ihtilaflar var. Müşriklerin çocukları hakkında ihtilaflar varsa da benim bu kadar incelediğim okuduğum kitaplarda bana ağır basan görüş masum oldukları için, mükellef olmadıkları için cennetlik olduklardır. Müslümanların çocuklarında hiç şüphe yok. Zaten İbrahim Aleyhisselam'la Sahir validemizin kefaletindedirler. O kesindir. Miraç gecesi görülmüştür. Sahih hadis-i şerif. Müşriklerin çocukları hakkında da Bazı ihtilaflar vardır ama hademü el cennet atfalül müşrikin hademü el cennet müşriklerin çocuklar cennete elin hizmetçileridir bu hadis-i şerifte vardır ee, buna da şey diyorum e şimdi cennete elini hizmetçisi ben, ben cennete girip de hizmetçi olmaya razıyım he? bana şu anda deseler ki belki cennette çok yüksek makam alabilirsin ama ihtimalli ama hizmetçi olacaksan kabul ediyorsan garanti deseler Ben garanti tercih ederim. Siz? Evet. Farzla konuşmayalım, boş verin. <gülüyor> Ama bir mantık yürütüyoruz yani. Çünkü cennetli olacağımız öbür türlü ihtimalli olan işin sonu çok da tehlikeli olabilir. Bir de bakarsın peygamberlerle komşu olacağım derken cehennemin dibinde de çıkabilirsin. Nasıl öleceğimiz belli değil. Bu ilahiyatçılar varken imanımızı nasıl kurtaracağız o da hiç belli değil. Değil mi? Her gün bir şey yumurtuyorlar, milletin kafasını karıştırıyorlar. Diyanet dine sahip çıkmıyor, ehli sünneti muhafaza etmiyor, bunlar yanlıştır demiyor. Ancak bu hadisler uydurma, şu hadisler palavra, ancak onu söylüyor. Kadınlar kızar diye hadisleri çıkarıyor kitaptan. Zenginler kızar, onu çıkar. Fakirler kızar, bunu çıkar. Kar, kadınlar kızar, bunu çıkar. Erkeklerin kızacağı yok mu acaba? Onlarda vardır herhalde. Yani onların da derdi şu, feministler, komünistler ne der? Başka bir şey yok. Diyanet şu anda onlarla uğraşıyor. İslam'ı herkese güzel gösterelim derken, yoldu yoldular, kuşa çevirdiler. Zaten İslam kalmadı ki, güzel görse ne olur. Güzel gördüğü şey İslam değil. Beğendiriyorsun ya göya. Tamam şimdi herkese bunu beğendirdim. Ya adam Allah peygamberi beğenmiyorsa sen niye beğendiriyorsun ya? Allah Teala sana beni beğendir diye ayetlerimi inkar etmedi ki. Fakat böyle bir çaba var. Çaba var. İşte milletin aklını almayacak şeyleri de inkar ediyorlar. Akıl ne almıyorsa zaten İslamiyet'in mucizeleri akıl almaz. Akıl ona inanır ancak. Ama akıl çözemez yani sırrını. Çözemez. E bu da akıllar çözdürme uğraşıyor. Çözdüremeyince bu uşkur değil ki çözesin ya. Allah sen ancak uşkur çözebilirsin ama bu, benim aklım bunu çözemiyor. Ya çözemiyorsa akıl durduğu yerde vahiy zaten devreye giriyor. Nakil devreye giriyor. Nübüvvet nedir? Peygamberlik müesseses nedir? Mucize nedir? Mucize akıllan anlaşılacak bir şey miydi? Sanki evliyanın kerametini çözdün mü? Yani evliyanın kerametini çözdünse konuş. E keramet, e tahtını ta Yemen'den Sebe'den dünyanın en büyük şeyi o zamanki yani. Hem de camdan şeyden, ne diyorsun? Billurdan. Camdan billurdan. Koca köşk nu, s-ar kavarir'' să nu Sarh fie sarh ne ar putea să nu fie deocamdată. S-ar putea să nu fie deocamdată. s Şeffaf Ta Süleyman Aleyhisselam fie deocamdată. S-ar putea să ile Göz açıp kapamadan Süleyman Aleyhisselam şöyle yaptı, şöyle yapmadan Önüne diyor Asaf nu fie deocamdată. Yanında kitaptan ilim olan, peygamber demiyor bak. Yanında kitaptan ilim olan, yani isma azamı bilen. B bize tavuk bile gelmez ya. Yani, hiç. Hiç i̇hlas yok, ihlas. Öven biş mazam ile enatiği bir kablen yerted ileki tarafı. Gözünün kirpiğin kaşınsan, kirpiğin sana geri dönmeden ben getiririm dedi tahta. Kim mi? Kim gel en yüksek yetini bir arşiya? Kablen yetünü Müslimin İkinci cilt. Kur'an-Kerim dualarında çok ilimler yazdık ama o Rabbini zalem Tünefsi veslem tu tü ma suleymane lillâ rabbil alemin. O ikinci cilde kaldı. Nemil suresi ya. Biz kadar yazdık birinci cilt. Nemil suresi ikinci cilt çıkacak inşallah. Kur'an dualarının ikinci cildine geçiyor bu mesele. Uzunda inşallah inşallah. Hep inşallah diyelim. İnşallah demek şurada oturduğumuz yerden kalkana kadar payımız var. Ha böyle kalktın, bir daha inşallah o iş geçti. Ya olmayabilir. Onun inşallah meclisi yani o, unuttuysak da meclisi terk etmeden hatırlamamız lazım inşallah. Hep inşallah. Aman ya Rabbi ya. Bismillah'tan daha önemli yani. <gülüyor> i̇nşallah meselesi. Öyle haddilemeden bir şey olmaz. Ya bu sebe melikesi kraliçe Belkıs Aleyhisselam. Müslüman olarak Gelecek kavmiyle beraber. allah Teala Bana vahyetti Diyor Süleyman Aleyhisselam. Ama onlar Müslüman olarak Gelmeden Tahtını bana Kim getirebilir? Cinlerden bir ifrit. Cinlerin çok Gücü var. Kim verdi o gücü? allah Teala. İnsana da bir güç Vermiyor mu? Veriyor. Kale ifritun minel cin. Cinlerin ifrit Demek Ifrit derler Türkçe'de. Ifrit yani inatçı çok. Meradeden maritlerden yani. Ene <gülüyor> Süleyman aleyhisselam dedi burada oturuyorsun ya dedi şeyinde tahtında. Oradan kalkmadan getiririm dedi. Ve inni alayle kaviyyun ben çok güçlüyüm, çok güvenilir adamım. Ama Süleyman aleyhisselam demeden ifritin o kadar gücü var ama kıpırdayamıyor. Çünkü Mevla bütün cinlerin şeytanların ipini sapını kime vermiş? Süleyman aleyhisselama vermiş. Gücü çok ama çık çıkaramıyor böyle. Dedi ki, ben çok kuvvetliyim, çok emin kişiyim. Güvenilirim ben. Ve bana bir şehadet eder misin? Süleyman Aleyhisselam dedi, ben buradan kalkana kadar çok vakit geçer dedi, o kadar böyle yarım saniye, dakika bekleyemem dedi. Cini bozdu yani, anlıyor musun? Bir karizmayı sıfır etti daha. Ya diyoruz, yani oturduğun yerden şöyle yani. Kalkmadan getiririm diyor. Hadi git diyor, o çok zaman geçiyor, ne biçimmiş diyor falan. Cini perişan etti yani. Üfreti. Cinlere, allah Teala imkanlar vermiş. Yani cinlere. Bu ayetten de anlaşılıyor. Mustafa İslam oğlu gibi öyle şuradan buradan gelenler değil cinler. Yani her yerde bulunanlardan değil mi? Onun da yanında çok cin vardır acaba. Ne tip cinler vardır acaba? Bunu bilmiyorum. Ehli Sünnet bir cin olsa tabii iyi bir durum olmaz onun için. Kendi gibi Şii mi buldu, Mutezile mi buldu? Herkes bir cinlerle dolaşıyor. Ama işine gelmeyince diyor ki, Ninova'dan gelmiş insanlardı diyor. Cinler değildi. Ne, ne cinler değildi, cinler cirit atıyor senin odanda, evinde de. Bizde de var, bizde de var. Her yerde var. Her yerde var. Allah'a sığınmak lazım, değil mi? Evliya Allah'tan çok ibadet ediyor. Çok ağır hasta oldu, ölümcül, ilacı da yok. Dediler şu ot sana yarar ama Hindistan'ın en ücra köşesinde. Şimdi bile Hindistan'a 6-7 saat gidiyorsun, oradan bir tarafa kaç saat gidiyorsun? Hindistan'ın içi bir dünya kadar. E dedi, ben nasıl şey diyeyim dedi, mübarek zat. Onu da seven cinlerden bir müridi var ama e, kendi görmüyor onu. O devamlı geliyor onun ibadetiyle namazına uyuyor, cemaate uyuyor. Anladın mı? Bazı cemaat üç kişi kılıyoruz, bir de baktın, 30 kişiyiz halbuki. Haberimiz yok tabii ki. Ondan sonra bir gün bir de baktı. O istediği otlar yani, Hindistan'da bulunan otlar geldiler önüne. Sabah kalktı seccadenin orada otlar duruyor. Allah Allah dedi. Ben Allah katında bu kadar makam sahabi miyim ben dedi bunu. Getir demezdim kendimi. İmkanım da yok. Ağır da hasta olmuştu Sonra başka bir veli bu işi keşfetti. Dedi ona ki seni çok seven Çinlerden bir Müslüman var. O dedi. Yani ne kadar kolay anlıyor musun? Ne uçak bekliyor, ne bilet alıyor, ne sis oluyor, ne kar, pist kayıyor. Orada Hindistan'ın en aksasından İlacı alıyor, dakikada geçirir. Allah Allah. Ya bu, yani muteber kitaplarda geçiyor bu ya. Bütün keramat evliya ama cinlere verilen şey keramet değil. Cinin de evliyası olursa kerameti olur. Evliyası da olabilir ya azdır ama. insanlar kadar fazla değil. Fakat şunu demek istiyorum. Cinin yaptığı iş aslında nasıl bir iş? Normal bir vaka. Vakayı adi eden ne gibi? Senin uçağa binip Hindistan'a gidip Oradan ilacı alıp tekrar uçağa binip gelmen gibi. O biraz daha hızlı hareket ediyor o kadar. Yani ama bize göre tabii biraz şey oluyor yani. Harikulade oluyor. Halbuki bir şey değil. E, o zaman Süleyman Aleyhisselam onu bozunca Kârileci Hande Müminel, kitap kitap ilmine sahip olan İsme Azamı bile Asaf bin ne dedi? Gözünün kıvıldatmadan getiririm ya. Oturduğun yerden kalkmak neymiş dedi. Süleyman Selam dedi, tamam işte budur. Yani niye önem verdi Süleyman Selam? Cine dedi ki, senin gücün, kuvvetin sana kalsın, bana lazım değil. Bak burada Allah'ın ismiyle, zikirle getiren var, İsmi azam var. Yani Evliyaullah'tan zat var. Ben Evliya'nın kerametini senin cinliğine, hinliğine tercih ederim. Hemen Asaf Hazretleri İsmi azamı okuduğu anda köşk önünde belirtti. فَلَمَّارَا مُسْتَقِرًا عَنْدَوْ Baktı o koca köş, camdan bir lur, önde gör. Dünyada bir tane daha yapılmamış. Ondan sonra da yapılmamıştır. O zamana kadar da yapılmamış. Onun için, kraliçe geldiği zaman, onu ona ziyaret ettirdi. O, onu ziyaret edince, e dünyada da benim yaptığımı bir misli yok, biliyor. Bu nasıl acaba dedi, nasıl, beğendiniz mi dedi. قَالَتْ Nehu, Sanki benim oradaki dedi. Yani çünkü bir, burada yapılamaz bu demek istedi yani, bu nasıl işte? Müslüman oldu, kurtuldu. Süleyman Aleyhisselam'la da evlendi, rivad ediliyor zaten. Peygamber hanım oldu. Cennetin, efendim, hem dünyada kraliçeydi, hem cennette kraliçe. Sultan oldu ya yani insan hem dünyasını kazanabilir hem ahiretini kazanabilir. Ne vakit? Aklını çalıştırırsa. Şimdi, Tabii ki nereden dedim? Yavrumuzun dedim, yani müşriklerin çocukları cennet elinin hizmetçileridir'den geldim. Oraya nereden geldim? Ya, ya, ya, ya, ya. Keramet inkar ediyorlar diye geldim? Ya, ya, ya. Mucize inkar ediyorlar, keramet inkar ediyorlardan geldim. Ya, ya, ya. He? Ya, ya, ya. Yok yani, peygamberlerin mucizelerini inkar ediyorlar, Sa şey... Aklımız almayı diyorlar, Aklımız almayınca, çözemedik deyince reddediyorlar. Peygamberin mucizesi nereden çözeceksin? Daha velinin kerametini çözememişsin. Halbuki senin gibi adam yiyor, içiyor, e, peygamber de senin gibi adam. Ne bakımdan? Yemek içmek bakımından. Ama vahiy gelmek bakımından kıyas edilmez. Sen Hiçbir beşer onlara denk olmamış. Efendim, Evliya Allah'ta da yine böyle. Ne kerametler, ne tasarruflar zûr ediyor. Allah teala sevdiğimi dostlarına ikram ediyor. 13'ün yani ne hal üzere öleceğimiz belli değil dedim. Bundan dolayıdır ki bize garanti hizmetçilik verseler o garantiyi alsak iyi olur dedim. Ama faraza konuştuk dedim yani. Çünkü neden? Son nefesimizi bilmiyoruz, nasıl öleceğiz belli değil. Ama çocuk ise, yani sabi ise artık onda yani mesuliyet yok inşallah. Azap olma ihtimal de yok ama bir kabir sıkışması meselesi geçiyor. Yani benim oğlum İbrahim'i de kabir öyle bir sıktı ki diye bir hadis-i şerif var. Bu da bazı tefsirlere muhtaç, şarihler, izahlar getiriyorlar. İlla ki kabir vahşet hissi getirir, yalnızlık hissi verir. İşte anasının, babasının koynu gibi olmaz, kucağı gibi ama annesi rüyasını görmüş bir gün evvel yani ölümünden çocuğun. Bilmiyorum hocanın mıdır da, çarşaflı ihvan kardeşimiz yani hanım kardeşimiz. Ee, çünkü biraz şey yuttu ne on adı kalem ucunu yuttu. Bu sefer de komaya kalktı. Biraz işte yakın hastanede çıkaramadılar. Oradan büyük hastane, oradan falan da işte e, şeyleri organ yetmezliği oldu, beyin ölümü oldu falan. Yani organlar bitti, kalp şey oldu. Ondan sonra tabi de tam ölüm vuku bulmayınca da merak şey oldu, zora düştüler. Böyle istihara yapmış yani annesi. Demiş ya Rabbi bir bana bir şey göster de ben yani bileyim ne olacak hani böyle bekliyoruz gibi de. Maşallah yani. Tabi itikadı düzgün olan insanlar, ihlaslı, sadakatli olan insanlar görebilirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i görmüş. O çocuğuna, Muhammed Yuşak çocuğa sarık sarıyormuş efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Sarık. Kefende sarıktır zaten tabire muhtaç idi ama şimdi aklıma geldi. Hani sarık kefen yapmak için ona göre ya yedi harçın falan yapıyoruz. Sarık sarıyormuş ona. Sen, ona da sen razı ol demiş. Sen razı ol demiş. Yani Allah senden razı oluyor. Sen de razı olursun demiş. Efendim öyle görmüş işte tabii. Önden bir haber almanın da bir bir faydası da oluyor. Kalbe bir teselli bahşediyor yani. İnsan, belirsizlik de zor iş. Belirsizlik de zor iş. Ve böylece yani ne demek istiyorum? Bir çocuk bir efendim dört buçuk yaşında, beş yaşında sabah sağlam çocuk bizden evvel ölüyor. E biz geliyoruz elli beş yaşına mesela diyebilimiz hiçbirimiz haftaya çıkacağımızı diyemiyoruz. Neden sebebileceğim? Kalbim iyi, tamarlarım iyi, tahlillerim iyi çıkıyor falan. Hiç alakası yok. Sa hastalar yaşıyor. Sağlamlar ölüyor. Onun için şu saati, şu geceyi bir daha bulacağız diye bir şeyimiz yok. Elimizde bir Bulsak bile o gece kendinden mesul, bu gece kendinden mesul. Bunda da kazanalım, onda da kazanalım. Değil mi? Evet. Mesela ben haftaya yine Cuma gecesine çıkarım. Şu namazı kılarım, şu sohbete gidebilirim. Veya iki ay sonra gidebilirim diye bunu tehir etmenin çok büyük tehlikesi var. Helekel müsevvifun, yakında biz tevbe ederiz. Yakında sohbete gideriz. Bir hafta sonra cemaate giderim. Tehir edenler helak oldu. Yani o istediklerine ulaşamadan öldüler buyuru. Ölünce de helak oluyor Sallallahu aleyhi ve sellem Efendim sen şimdi Bu hafta pazarda bir şey satıyorsun Pazarcısı diyelim hafta yine çarşamba pazarı var Sen der misin ki nasıl olsa her hafta var Üçüncü hafta kurarım tezgah Der misin? Ya ne dersin? Ya madem her hafta mal var, müşteri var Her hafta para var, kar var He? Hiç ben görmedim dükkan açmayan, tezgah açmayan Tehir edip de Ayda bir Kazandığımla yetiyor diyen, hiç görmedim. Kendi açmasa birini açtırır, yine birkaç kuruş ona verir, geri kalan parayı kendi alır. Yani insanlar böyle çalışıyor. Neden? Dünyaya iman etmişler. Yani dünya var, menfaati var, para olmadan bir şey alınmıyor, para kazanırsan her kapı açılıyor. Ha, buna inandığı zaman böyle yapıyor. Şimdi ahirete inansaydı bu şekil, Müslümanız diyoruz ama gaflet içerisinde. Ahirete bu şekilde inanan bir adam cemaati tehir eder mi? Bu sabah gitmeyeyim, yarın sabah cemaata giderim der mi? Bir vakit cemaatsiz namaz kılar mı? 27 rekat fa fazlası var. Orada efendim, normal farz, o da kabul olduğum belli değil. Camide, ezan da duyan bir yerdeyse, cemaatsız cemaatsiz kabul de olmuyor. Ha, farzı düşer mi borcundan? İşte doğru dürüst kıldıysa yani talimi i tecrübe, tadilerken hadi borcu düşer diyelim. En fazla borcu düşer. Kabul olsa sebap alacak. Kabul olmaz, çamaşsız kılarsa. E kabul olmayınca ne olur? Kabul olsa 27 dereceye katlama var. O katlamaları kaybediyor, Kay çok çok zararı var. Onun için hiç tekrar etmeyelim. Çoğu sohbetler zaten artık televizyonlardan, radyolardan, internetten elinizin altında düğmeler. O kadar kolay oldu. Neyi tehhir ediyorsun daha ya? Ben öbün. Bir de hafta dinlerim. Tekrarını izlerim. E, tekrarına sağ mısın? Belli değil. Belki bu sohbette senin hidayetine vesile olacak bir cümle var. Belki itikadında bir yanlışlık vardır. Tavsiye etmen lazım. O arada öleceksin belki haftaya. Tekrarına sağ değilsin. İlimsiz nasıl duracaksın? Nefessiz durmaktan beter ya. E, biz madem kitap okuyamıyorsunuz. Madem tefsir, hadis, fıkıh, hakaret, tasavvuf, bu kadar faydalı ilimlere elinizi alıp okuyamıyorsunuz. Allah'tan Türkçe kitaplar yazıyor hocalar da yine bir Türkçeden faydalanıyorsunuz. Yoksa hep Arapçaya kalsaydı hiç okuyamayacaktınız. Çok büyük zarar olacaktı. Ama kitap okuma alışkanlığınız yok. Yani çok az okuyabiliyorsunuz. 5 Beş sayfa, on sayfa içinde ne oluyorsunuz? İptal oluyorsunuz. Beş sayfa, on sayfada iptal oluyorsunuz. Benim gibi elli sayfa, yüz sayfa tırık tırık tırık okumuyorsunuz. Ya bu sefer ne zaman bitecek bunlar? Türkçelere de yetiştiremezsiniz bu vaziyette. Onun için mutlaka ilimden azami derecede istifade, ilim, amel, ihlas, evvela ilimden başlıyor. Biz de ilmi tamamlamadık. Öğrendiğimizde amel edeceğiz. Amel ettiğimizde Allah'ın rızası kesp Böylece inşallah ölmeden bir şeyler kazanıp gideceğiz inşallah. Evet. Yani Kalbi ıslah etmek. Şimdi onu söyleyecek. İnşallah. Başlayacağım derse. Bu arada su yolu yaptılar burayı, Türkiye'ye. Yani. İngilizce gidiyor ama Almanı geliyor. Almanı gidiyor, Amerikası geliyor. Kaçımıza, gözümüze mi açık bunlar acaba? Bir dolap dönüyor herhalde yine. İnşallah. Elimize mi düştüler? Elimize düştüler ama adamlar oyun yapıyor. Yani güvenilmez. Hep yalan konuşurlar. Hiç ahteriad etmezler. Kur'an-ı Kerim onlardan öyle bahsediyor. Kur'an'a inanan Müslümansak asla sözlerine itimat etmeyeceğiz. Oo. Nasıl gidiyor oraya ellerle atsak gitmezdi. Efendim. Yani ne diyorum? Hiçbir Müslümanın ahdine vefa göstermezler. Sözleşmelere riayet etmezler. Bunlar İngilizce'de, de, Alman'ı da, Amerika hepsi müşrik. Hepsi müștri. Ka Allah kahru perişan et. Amin. Kur'an-ı Kerim öyle söylüyor, beddua diyor bunlara. Bu adamların şu ana kadar bu bütün dünya Amerika, Rusya birleşmiş işi̇d bitirme, iki 2,5 senedir IŞİD bitmiyor. Aklınız eriyor mu? Yani yüzlerce uçak kafalarında yüzlerce uçak. Bunların bir uçaklık canı var ya. Bir uçak ikmal yapar, bir daha gelir, ikmal yapar, bir daha gelse her tarafı bitir. İki buçuk senedir kaç cephede biliyor musun? Bir yerde değil. Irak'ta ayrı varlar, Suriye'de ayrı varlar. Anlıyor musun? Birçok yerde cephe açmışlar yani. Bu kadar cephede bunlar nasıl ki bitmedi, helak olmadılar. 13'ün burada oyun var, haritaları değiştirmek için taş gibi oynuyorlar yani. Şimdi oradan kaldırıyorlar onlar. tamam burada iş bitti. Burayı nasıl olsa PKK'ya verdik. şişini bu tarafa geçin. Buradaki Müslümanları kaçırtın. Oradan PKK'ya sonra oraya vereceğiz. Büyük Kürt Devleti, İsrail Devleti kurduracağız. Planları budur. Allah şerlerinden muhafaza et. Tabii askerlerimiz şey de oluyor. Çok üzücü bir şey. Çok üzücü bir şey ama çare yok. Elden bir şey gelmiyor. Ancak dua edebiliyoruz. Ölüsüne, dirisine dua ediyoruz. Ne yapalım yani? Ne yapalım? Tabii membice giderler mi? Oradan Rakka çok Sıkıntılı diyorlar. Bütün Vahabilerin liderleri Rakka'daymış. Şeyh dedikleri yani, hoca dedikleri ne kadar hokkabaz varsa sahtekar hepsi Rakka merkezdeymiş. İşte milleti tabii çoluğu, çocuğu kandırıyorlar dünyanın her tarafından. Malezya'dan bile var. Endonezya'dan var. Tunus'tan çok. Fas'ta her yerden. Özbekistan, Tataristan, Kırgızistan... Bu kadar insan toplamışlar. İşte burada Melhame-i Kübra büyük savaş çıkacak. Ondan sonra yavrular burada yeneceğiz. Sonra Hazreti Mehdi gelecek. Deccal çıkacak. Ya bunlar doğru. Fakat bunlar doğru ama siz bu adamlar değilsiniz. Çünkü şu anda vakit o vakit değil. Hadis-i şeriflere göre daha Hazreti Mehdi'nin çıkmasına yüzlerce yıl var. Yüzlerce diyorum sana ya. Kitap okuyorum bu kadar ya. Yüzlerce yıl var. Son bulduğum kaynak tamamen hemen hemen tarihi tam veriyor. Hem de çok büyük kaynak. Ve İbnü'l-Münebbi Hazretleri'nin kitabı. Eticihan Et isimli eserinden yani. 1000 1150 sene, 1250 senelik eser. Tabiiin dönemi yani. Dolayısıyla şu anda kimse bunlara inanmaması lazım. Asla buralarda büyük savaşlar olacağı zaman Müslümanlar az olacak, sayıları az olacak. Yani Dünyada Müslümanların sayısı böyle iki milyar, bir buçuk milyar telaffuz edilmeyecek. Rakamlar çok az olacak. Yani belki milyon yok. Anlıyor musunuz? Hadis-i Şerifler öyle söylüyor. Böcüllün bir beytil Müslümanların çoğunda Arapların ekseriyeti Kudüs'te toplanacak. Kudüs nasıl alsın bütün Müslümanları bir buçuk milyara? Çok az olacak. Yani bu Hadis-i Şerifler sahittir. Bunlara baktığımız zaman Efendi Hazretimizin buyurduğu gibi daha var, daha var. İslamiyet şu anda ilerlemeye geçti. Daha bu duracak sonra bir daha geriye dönecek. Azalacak, azalacak, azalacak. Bitecekken bu işler başlayacak. Yani daha var. Yakın mı? Uzak mı Efendi Hazretleri? Uzak. Kulaklarımızda duyduk da O sonra Hadis-i Şerifler de beyan ediyor bu meseleyi. Ama adamlar ilmi olmadığı için sohbet dinlemeyenleri kandırıyorlar. Bunu onu şu ara ara değiyorum bu meseleyi. Tekrar da fayda var. Çünkü gençlikten aldanan olabilir yine bunlara. Hadislerdeki savaşları yapacağız da kâvurları buraya çekeceğiz de Bunlar burada yeneceğiz falan. Rezillik Müslümanların gençlerini kırdırıyorlar. Onların da itikatlarını bozuyorlar, ifsad ediyorlar. Allah muhafaza ya Rabb. Allah'ım ne kadar genç aldanmışsa Onlar da ıslah eyle. Hidayet eyle. Amen. Tevbe nasip eyle. Amen. Bunların elinden kurtar ya Rabb. Döndür memleketlerine, ailelerine ya Rabbi. Amin. Amin Allah'ım. Çok dua etmek lazım. Çok gariban zavallı var ha. Şimdi giden de ayrılmak da ayrılamıyor. Ayrılanda öldürüyorlar. Adam Allah için gidiyor şeriat var zannediyor. Bir de gidiyor bakıyor her pislik var. Bu sefer ayrılacağım dese yolda da öldürüyorlar. Yani giden de kurtaramıyor paçayı bir daha. Ya ben anladım bunlar Müslümanlıkla alakası yok diyor ama hadi bırak bakalım şimdi de. Ya Çok tehlikeli bir şey ya bu. Hiç şeriatla, Kur'an'la alakası olmayan bir dava tutturdular işte. Şimdi Raka'da bunların merkezi tabii. Temizlenmelerinde fayda var. Yani burada dolaplar dönüyor Amerika'sı, İngiliz'i almaz. Herkes bir şey çeviriyor Türkiye'yi burada. Yalnız bıraktılar zaten. Bayağı da sıkıntıya da soktular maddi olarak da, askeri olarak da. Fakat ne diyeyim şimdi? Yine bakıyorum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ben yaşasaydım Ad ve İrem kavimleriyle peygamberler savaştığı gibi ben de bu haricilerle, yani bu IŞİD haricilerdir, haricilerle savaşırdım. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatta olsa bunlarla savaştırdım diye yemin ediyor. Ondan dolayı teselli oluyorum. Yine haricilerle savaşıyor askerimiz, ordumuz. Ve bunların öldürdüğüne kesin şehitlik var diye de sözü var sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Oradan bir teselli oluyorum, bir teselli oluyorum. Ama tabii akıl fikir ve görüş sahipleri çok ince hesap yapıp, Amerikan, İngilizce şunun bunun hiçbir sözüne güvenerek hareket etmemeleri lazımdır. Mutlaka efendim, işte kuvvetli istihbarat ve Allah'a sığınmak, Allah'a tevekkül etmek, Mevla'ya yalvarmak suretiyle Allah hakkımızda en hayırlısı nasip etsin. Amin. Ordumuz hakkında en hayırlısı nasip etsin. Amin. Vatanımız, milletimiz hakkında en hayırlısını yapsın Allah. Amin. Çünkü bilemiyoruz yani tabii. Membic'e gitmekten ek, arkasına çıkar. Rakka'ya gitme arkasına çıkar. Tabii bizim de arkamızı sıvazlıyorlar. Hadi bakalım Türk ordusu siz halledersiniz bu işi falan. Hakikaten de öyle. Onlar zaten havadan aşağı inemiyorlar. Havadan aşağı inemiyorlar. Bizim asker karada elhamdülillah başarılıdır. E, bu tabi Türk ordusunun, Müslüman ordunun bir faziletidir, bir şeydir, bereketidir. Ama adamlar hiçbir sözlerinde durmazlar. Hesabı ona göre yapalım. Yani bunlar da destek verecek yukarıdan aşağıdana göre hesap yapmamak lazım. Biz hesabı efendim tek başımıza yapacak gibi bu işi. Ona göre bir hesap yapılsın diyorum. Benim istişarem böyle. Benim istişarem böyle. Amerika, İngilizce, Alman gavurların tümünü yok sayın. Yok sayın. Allah'ın yardımıyla bu işi halleder. Eğer ki e, devlet büyükleri, askeriye büyükleri, karar verirseler. Yani karar verirseler. Azmettin mi, kararı verdim mi Allah'a tevekkül et, daha geri dönüş yok. Ayet böyle söylüyor. Azmedildikten sonra tevekkül et çık diyor. Daha geri durmak yok. Ama aldanma olmasın. Ne bakımdan? Kafirler de yukarıdan yardım edecek. Yandan gemiden, memiden. Hiç inanmayalım yani de, işimizi sağlam yapalım. Ha, lazımsa buralara girilmesi, vatanımıza, milletimize, özellikle dinimize, ehl-i sünnetimize tabii ki bu işitin bitmesi ehl-i sünnete çok fayda verir. Ee, bu lazım görüldüğü takdirde hesap doğru yapılıp, efendim girilirse Allah yardım eder. Ama gavurlardan hiç medet beklenmemek lazım. Onu demek istiyorum yani. E onlar zaten aleyhimize çalışıyor. Dediğin gibi. Geliyor bombalıyor adam. Bizim askeri bombalıyor. Yok siz o, orada olmamanız lazımdı. Niye oradasınız? Bilmem ne bilmem. Yani. Yalan dolan işler gavurlarda. E, haram yok ki adamda. Adamın dini yok. Dini olmayan da zaten müslümanım diyen şimdi su gibi yalan söylediği bir zamandayız. Gavurla mı uğraşacağız şimdi? Onun için Allah müslümanlara yardım etsin. Amin. Ordumuzu muzaffer etsin. Amin. Askerlerimizi mensur etsin. Amin. Yetkililerimizi irşad etsin. Amin. En gai yolları, Projeleri ilham etsin. Amin. Ve muvaffak etsin. Amin. Salli aleyhi ve sellem Muhammedin. Konuşmak kolay. Imtihan zor. Oğlun ölüyor. Imtihan zor. Çocuğun ölü Imtihan zor. Yani teselli etmek kolay. İşte Allah cehennete sana köşp edecek. Hamd köşkü. Yani bunları tabi hadis-i şerif okudum orada. Yani imanım var benim bu işe. O hoca efendi de Çok sabırlı insan. Fakat Tabii ki çocuk, hele ki buluğa ermeden ölenler, babalarını, analarını kurtaracaklar, halâs edecekler. Veyahut işte askerde şehit olanlar, Allah özel makamlar ihsan için, Şehitlerin şefaat hakkı var. Yani, Yeşfe'ûyûn vel kıyamet selâsûn Kıyamet günü üç zümre şefaat edecek. el vel ulema'sımmel meşru edâ. Başta peygamberler, sonra alimler, sonra şehitler. İbn-i Macer ediyor bu hadis. sahittir. E şehitlere bu şefaat hakkı veriliyor. E dolayısıyla bunları gözünde bulundurunca teselli olacak çok konular vardır. Yani ailesine çok faydalı olacak ahirette. E velakin başına gelenin durumu zordur, imtihan zordur, imtihan zordur. Sabır, rıza. ümmetimden bir adam gördüm buyuruyor, Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Raıdül Bari Hatice ben dün gece acayip bir rüya gördüm. Rüyelen bir ayvahyun. Peygamberlerin rüyası vahidir. İbn Abbasın Tespitidir, kelamıdır. Tabi hadisten alınma. buharide bu. Peygamberlerin rüyası vahidir Ve Semura İbni Cündef radıyallahu anh ve hadis-i şerifte Sayıyor, sayıyor, sayıyor uzun bir hadis-i şerif. Ümmetimden bir adam gördüm. Melekler tuttular. Tam cehenneme götürdüler. Ağzına getirdiler. İttiler, iteceklerken Fecatü efratuhu Bulu ermeden ölmüş çocukları geldi bulu vermeden ölmüş. Şu i̇şte günahsızlığın da tabii bir şeyi var. Şimdi şehidin de burada günahsızlığı oluyor. İlk damla kanı ile bütün günahları af oluyor. O da meseledir yani şimdi. Ahirete günahlı gidenin de şefaat hakkı zor. Bulu vermeden ölen çocukları geldi. Efendim hemen onu zebanilerin yani ve hatta da azap meleklerin elinden aldılar. Cehennemde çıkarttılar, cennete soktular. E şimdi ahirette mükafatı görünce o zor zamanda çok güzel olacak bu işler. Ama şu anda bunu hazmetmek, anlamak, hele bir de anne baba açısından, ayet hadis bilmeyen, sohbet dinlemeyen, musibetlerin nimetler oldukları cihetini görmeyen, ilim sahibi olmayanlar ki biz bu kadar okuduk okuttuk, o kadar sohbet ediyoruz. Bizim bile başımıza gelen musibetlerde nasıl davranıyoruz acaba? E hiçbir şey duymamış adamlardan ne beklersen? Bağırabilir, çağırabilir. Bunlar uygun değil tabii ama. Yani ilmi olanlar, şuuru olanlar, yaka yıpratmazlar, yanaklarını tokatlamazlar, dizlerini dövmezler, ağlarlar. Sessiz siz ağlayabilirler, sessiz. Hiç bağırıp böyle ağıt yakmazlar. Cenaze başında feveren, galeyan etmezler. Esası bu sünnette. Sünnette ve önemli tavsiyelerde. Ama Allah dayanılmayacak imtihanlara tabi etmesin. Amin. İmtihan ettiğinde de kazanmak nasip eylesin. Amin. Yani zor. Yaşayan bilir diyorlar, çeken bilir diyorlar. Doğru diyorlar. Ama insan imanını kuvvetlendirirse ayet ve hadislere vakıf olursa İşte o anda aklına gelmek meselesi bir de. Yani bilse de, iş başa geldiğinde aklına gelmiyor. Aklına gelmeyince bağırıyor, çabuk ondan sonra vay ne ettim ne bittim. Tevbe ediyor, dönüş yapmak istiyor, istiğfar ediyor falan. Yine o da bir, yine o da bir yedi. İstiğfar kapısı açıktır. E kimisi zaten, sana ne be git senin başına mı geldi benim başıma gelen ayet hadisini kendine sakla, ne konuşuyorsun bana diyor. Zaten yani Akrabadan birisine gittim. Teselli edeyim diye bir ayet adı çok okuyayım dedim. Çocuğu ölmüştü falan. Sen zaten dedi böyle konuştuğun için hapse giriyorsun dedi. Yani ben de diyor ya ona işte cennette sana müjde var. Ahirette mükafatlar bir şeyler anlatayım diyorum. Anlıyor musun? Ne diyeyim şimdi? Acısı var yani. Cenazesi var, acısı var. Ben şimdi ona orada bir şey konuşamam ki. Sessiz kaldım. Halbuki ben... Sessiz kalacak adam değilim yani. <gülüyor> Ama sessiz kaldım yani. Acısı var. Ne yapalım? Hepten de raydan çıkartmayalım. Üzerine gidersek, yani dinden de çıkartırız insanı. Konuyu kapattım yani. Halbuki ben sana ve tevasav bil hakkı ve tevasav bil sabır. Hakkı tavsiye edenler, sabrı tavsiye edenler. Biz yani şehitimizin ailesine de, küçük yavrumuzun ailesine de, Efendim, kimler vefat etti bütün yakınların ailene Taziye, başsağlığı e, sünnette var. E burada ne lazım? Hakkı tavsiye eden, sabrı tavsiye edenler kurtulur diyor. İnnel insan لَا فِي Bütün insanlar zarar ziyan içinde. Hiçbiri kurtulamaz Allah buyuruyor. اِلَّا لَز۪ينَ <gülüyor> Kur'an'a, sünnete inananlar. Yani, yani el-i sünnet itikadı demektir. Çünkü öbür mezhepler Kur'an'ı, sünneti muhafaza etmediler zaten isminden belli. Buna eli sünnet diyanıyor. Baksana sünnet. Allah'ın yolu demek. Celle celaluhu amelü's salihati. İşte beş vakit namaz, oruç, had, çeken, farzları ifa, haramlardan sakınmak gibi salih ameller işleyenler. Tevassav bil hak birbirine hep hakkı tavsiye edenler. Doğruyu tavsiye edeceksin. Acı da gelse, zor da gelse. Adam seni beğenmese de veya seni reddedecekse de Sen ona ne yapamazsın? Hoşuna gitmek için batılı tavsiye edemezsin Ne diyeceksin? Doğrusu budur. Belki senin de işine gelmiyor. Belki senin de canım istemiyor ama hak budur. Her işte bu hakkı tavsiye etsek başımız ağrımaz. O sonra sabrı tavsiye edecek. Yani sabırdan da öte rızayı tavsiye edecek. Yani Allah'tan geldik. Rabbimize döneceğiz. Bak o zaten kurtardı, kazandı. Şehit olmakla kazandı öbür yavru küçük günahsız olduğundan kazandı e şimdi onun Allah'ın izniyle inşallah azabı yok orada bir sevinecek bir durum var e sen de buna sabrederek kazanacaksın bu sefer kaç kişi buradan cennete girecek sabır ve rıza falan falan falan ayetlerden hadislerden bir şeyler konuşabiliriz değil mi ama sen ne yapıyorsun Vah vah vah vah vah vah nasıl öldü ya Ya ne biçim insansınız? Niye? Efendim kalemi ortada bıraktınız Silgiyi niye ortada bıraktınız? Çocuğun borusuna gitti falan Ya kardeşim olan olmuş, ölen ölmüş Şu anda biz burada bunu konuşarak anasını babasına azap etmeye bir gerek yok ki Ama bizim millet böyle Ya siz hiç mi insanı doktora götürmüyorsunuz? Efendim bir birisi öldüğü zaman Ya sen efendim şey yapsaydın ya E, bunu çakap yaptırsaydınız, bilmem ne yaptırsaydınız, hiç bakmadınız adama falan Cık, Vesaire yani Ondan sonra efendim, yaşasaydı ne kadar faydası olacaktı size, görüyor musun? çok zarar oldu size Bu laflar Müslüman lafı değil Bunlar adamı Allah'a karşı, Peygamber'e karşı kışkırtma ya Tahrik yani ya, Olmadan evvel her şeyi konuş Her ihtiyat payını koy, her tedbiri teşvik et Bir şey demiyorum Bir şey olduktan sonra Ley keşke olmayaydı lafları münafık sözleridir artık. Çare yok. Şeytana kapı açmayın buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şöyle olsaydı, böyle olmasaydı münafıklar ne dediler? Levkânû îndenâ. Ma mâtû ve mâ Bizim yanımızda kalsaydılar, biz onlara dedik, gitmeyin Muhammed'le sallallahu aleyhi ve sellem. Çıkmayın Tebuk'e, gitmeyin Uhud'a, gitmeyin Bedir'e. Biz onlara dedik, Tam hurmalar olmuş zamanında. Oturur, hurmanın ağacın dibine serin serin. Çölün güneşine göre ağacın dibi serin olur. Bir küpte su. Oho! Otur, yet, yat aşağıya. Koyun, kes, keçi kes, deve kes. Sen ne işin var gidiyorsun? Bak yanımızda dursalardı, ölmezlerdi. Ve öldürülmezlerdi. Diyece, alellâhu hasraten ''Bu lafa onları öyle bir pişman edeceğim ki'' diyor. ''Bu lafları söyleyen münafıkların kalplerine öyle bir hasret ve nedametler yerleştireceğim ki'' diyor. ''Ne cahil, ne kafir adamsınız'' diyor. Vallahi yuhî ve ümit. ''Dirilten Allah, öldüren Allah, Bedir'de adamı öldürmez, evinde adamı öldürür.'' Adam harbin ortasında sağ çıkar, gelir burada, efendim sinek burnuna girer ölür. Yani siz diyor, hiç mi Allah tanımadınız? Hiç mi kudret bilmediniz? Hiç mi ihya imate sıfatlarını saymadınız? Sıfat-ı dörttür. Çocukluğunda sabilere öğretiyoruz bunları. Ama sen koca adam oldun belki de öğretmedin. İhya imate diye bir daha. İhya, imate. Üç tamam. Dört evet, evet. Tamam Diriltmek Öldürmek, yaratmak, rızık vermek. Bunlar Allah'a mahsus Bizim yanımızda kalsaydı ölmezdi. Nasıl bir yavurluk ya? Ama yani cahil sözleri çok konuşuyoruz. Bazıları elfazı ı küfüre kadar ucu uzanabiliyor. Arada bir iman tazelemekte fayda var. Böyle buyurun bir. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü ennem abduhu ve resuluhu. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ashabe. Ya Rabb, bu kelime-i şahadetle yaşat bizi. Bu kelime-i şahadetle öldür bizi. Bu kelime-i şahadetle haşret bizi ya Rabbel alamin. Bu kelime-i şahadetten ve ahlinden dünyada ahiret. Ayırma bizi ya Rabbel alamin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve ashabe. Eftele salavat kaded malumat. Ve barik ve selim kardeşimiz sormuş ki Efendim geçen derste ben dedim ya İsa Selam ölüleri dirilteceğiniz yani zaman iki rekat namaz kılardı. Birinci rekatta ne okurdu? Mülk suresi. O öyle okurdu yani. İkinci rekatta secde suresi. On da aklına gelmiş. Akıllı adammış. Demiş ki İncil'de bu sureler var mıydı? Diye aklına gelmiş. Sormuş. Telefonla sormuş yani. Evet. İncil-i Şerif'te tevrat Şerif'te Kur'an-ı Kerim'deki surelerden bir çoğu var. Onlardaki surelerden bir çoğu da Kur'an-ı Kerim'de var. Mesela hadis-i şeriflerde sahite geçiyor. Mesela En'am suresinin başı, Tevrat'ın şu suresinin başıdır. Bunlar çok geçer hadis-i şeriflerde. ruh Furkan tefsirinde çok yazdık. Geride bakarsanız rivayetler görürsünüz. En'am'ın başında var vs. Su surelerin başlarında bu rivayetler zikrediyor. Ayet-i Kerime'de de buna delalet ediyor. Mesela A'la suresi Kur'an'da سبح اسم. Cuma namazlarında okunmaz sünnet olan. Bayram namazlarında okur. سبح اسم ربي الأعلى. Onun sonunda ne buyuruyor? İşte hepinizin çok bizden dinlediniz. de hep onda vitirlere hep onunla kıldırılır sünnet. İnne Bak çok dinlemekten ezberlemişsiniz. İnne şu geride an, beyan ettiğim ayetler diyor A'la suresinin başından beri. Yarım sayfalık en azından yarım sayfadan biraz da fazla belki de. Şu surenin ayetleri lefis suhfülüle önceki sayfalarda da yazılıydı diyor. suhf İbrahim ve Musa. İbrahim'e Musa'ya verdiğim sayfalarda da bu sure yazıyordu diyor. Yani burada ayetten de delil getirebiliriz. E dolayısıyla hangi hadis-i şerifte eğer diyorsa ki Musa aleyhisselam şu sureyi okuyordu Kur'an'daki veya İsa sadece bu rivayet için çözüm getirmiyorum. Bunlar ka külli kaideleri bildiğin zaman bütün teferruatta, cüziyatta tatbik edebilirsin. Mesele, kaydeyi çözmek. Kaydede nedir? Eğer rivayet kaynağı varsa, sahihse, muteberse yani, o zaman sen bunu ayrıca araştırmana gerek yok. Bu ne demektir? İsa Aleyhisselam'da da secde suresi ile mülk suresi, mesela ayetel kürsi. Ayetel kürsi hakkında duaların birinci cildini şimdi e, ilaveleri de yaparken yazdım çok. Ee, Musa Aleyhisselam Atel Kursu hakkında e, çok mevlatın muracaatleri var ve mevla mesela Atel duası var ya size diyorum okuyun her saat işte, 70 bin melek e, ibadetlerini size yazar 24 saatin her saatinde melekler bitiremez Allahu Ni'mu Kadimu Rekke Bine'de Kulli Nefesim Ve Lemhedin Ve Lhasatın Atel başına hep onu okumak lazım esasen çok hakimi tirmizi de geçiyor sahip kaynakta. Mesela o dua kime öğretti? Hadis şerifte orada ne söylüyor o hadis şerifte? Yani Atel Kursu'nun başındaki duayı bile Allah Teala kime vahyetti? Musa Aleyhisselam. A. Yani Ateel Kursu mesela bütün peygamberlerde var. Yani benim gördüğüm kadarıyla Musa Aleyhisselam da vesairede. Tabi Musa Aleyhisselam da olduktan sonra, ondan sonra yüzbinlerce ekseri peygamber, ondan sonra geldi. Onlara bildirilmiş oluyor. Onun için. Ama Arapça mıydı meselesi var? Arapça değildi. Anladım, İbraniceydi. Ondan sonra İncil'in şey tam İbranice de değil. Aramice mi diyorsunuz ya? Bir fark eralde lehçe farkı veya bir şey. Ee, Tevrat Şerif'in İbraniceydi. İncil'in Aramice diye bir oradan çıkma değişik bir dil var. Bunlar manayı bozmuyor. Yani Mülk Suresinin manaları neyse. Yani biz mesela meal yazıyoruz. Bu meal manayı yansıtıyor diyelim. Yansıtıyor. Hiçbir zaman için Türkçe meal ne olmaz? Kur'an olmaz. Yani Türkçe meal okuyarak bir insan namaz kılamaz, ibadet yapamaz yani. İlim alabilir. İbadet sayılmıyor. Ama ilimde ibadettir ayrı dava. Ama bildiğimiz namazın kıraatı ve tilaveti yerine geçmez. Ama Tevrat'ın lafzı da allah Teala'dan öyle vahyedildiği için allah Teala'dan Türkçe bir vahiy geldi mi? He? Gelmedi. Arapça geldi. Arapçadan evvel gelen kitaplar peygamberlerin İbranice geldi. Süryanice gelen var. Suhuftan, sayfelerden. O zaman o allah Teala'dan Cibril vasıtasıyla geldiği zaman onun lafzıyla da ibadet olur mu? Olur. Anladım. Çünkü o lafızla geldi onlara. Onlar da o lafız muhteber. Ama Secde Suresi'ne Mük Suresi ne anlama geliyor anladınız mı? Manaları ayetlerde ne buyuruluyor? Aynı manalar o lügatla ona edilmiş oluyor. Bu da çözülmüş oldu inşallah. Onun için bizim okuduğumuz ve yazdığımız rivayetler hakkında şüpheyen bir mahal yoktur. Hepsini bilerek ve delillerini görerek yazıyoruz. Ama ya insanlar şüpheleniyor anlamında konuşmuyorum da. Merak ediyorlar. Merak da edin yani. Merak etmekte de ilim çıkar. Fayda var soru sorarsın. Sahabe-i soru sormasalardı bugün bu hadislerde bu kadar cevaplar biz bulamazdık. Sahabe-i İkram diyorlar biz utanıyorduk devamlı Efendimizin yanındayız istiyorduk ki çölden bir yeni Müslüman olan bir zat gelsin çünkü onlar hiç soru sormaktan çekinmiyor utanmıyor Efendimiz sallallahu aleyhi da ve sellem de cevap vermekten üşenmiyor insanlar ilim alsın diye ve böylece çok ilimler istifade ederdik diyor keşke bir yabancı gelse de konu açsa diye Bu bakımdan soru soranlara biz minnettarız yani. ilk zaman için kaçındığımızdan değil. Sonra bir haber geldi. Yani ismini de vermeyelim, adamı da meşhur etmeyelim şimdi. Hatta Rakyat tarafındaymış bir kısım şeyi. Sonra Ümraniye tarafında dediler. E, bu, ben Mehdi'yim diye milleti bayağı bir efendim inandırmış, akıllı fikirli böyle iş adamlarından şundan bundan da birileri de kapılmış buna. Zaten akıllılar bir bana kapılmıyor yani. <gülüyor> He? Körler, sarlar, birbirine ağlar. Sizin ne muhabbeti kuruyoruz, kaldırıyoruz sofrayı. Böyle çok akıllılar iş gelmez bana. Paralılar hiç yanaşmaz. Garibanlarla memnunum elhamdülillah. Çok memnunum. Çok memnunum. Allah fakirlerden, dervişlerden mahrum etmesin hepimizi. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ala, ala usulü. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi böyle iş adamlarını da işte diyorlar. Esas e, sana ne bundan? Bana şu e, Diyormuş ki Cübbeli Hoca benim mehdiliğimi kabul etti de Şimdilik açıklayamıyorum hele zamanı var ilan edeceğim demiş diye Burada da beni sevenleri de çok kandırıyormuş Bu beni sevenlerde de çok enayi var <gülüyor> Çok Bol miktarda mevcuttur Ya beni seven adam akıllı olmak zorunda sen nasıl beni seviyorsun da Kafanı kiraya verdin? Sana diyorum kaç yüz sene daha mehdi yok diyorum sana ya Yok gördüğüm kitaplar son görüntü ortada, efendi Hazreti beyanlar ortada, İslam'ın ilerlemesi ortada. Hazreti Mete döneminde bir avuç Müslüman Kudüs'e sığınacak. Yani ne alakası var şu dönemle onun? Önümüzde öyle bir yakın bir şey yok. Yani Ama işte böyle istismarcılar çıkıyor. Benim kimseye efendim bakın ne cinci hocalardan, ne hasta okuyanlardan, ne büyü bozanlardan Ondan sonra efendim ne bu Mehdi'yim diyenlerden ne Mesihim diyenlerden kimseyle ben seni efendim kabul ediyorum dediğim bir kişi bile yok. Velakin çokları bunu kullandı yıllardır. Cüppeloca da bana geldi, bana git. Ya adam bir vesileyle yanıma geliyor. Ben tanımıyorum. Biri onu getiriyor. Veya hapishanede geliyor, veya şurada geliyor, veya bir vesile. Ben cemaat adamıyım. Her dakika yanım gelenim gidenim var. E şimdi o benim yanıma gel, ben bilmiyorum onu hasta okuduğunu. Veya ben bilmiyorum onun büyü çözdüğünü. Ben hiçbir şey bilmiyorum. veat mehtiyim dediğini bir şey bilmiyorum. Yani resim de çektirse, benle ortaya resmini de koysa bu neye delalet etmez? Benim onun bu iddialarını tasvip ettiğime delalet etmez. Biz insanlarla görüşüyoruz. Havaalanında elli kişiyle resim çektiriyoruz. Ne bilim adamın ne iş yaptığını ya? Belki de mafya babası çıkacak. <gülüyor> ne yapacağız yani? FETÖ'nün yaptığı gibi Adam beni ziyarete geldi diye bizi Karagümrük çetesine soktu. Ya benim ilk alınmamı şey neydi? Çarşaf çarşaf Karagümrük çetesi. Ne ne alakamız vardı? Ay insanlar sohbete gelmişler. Babalarının cenazesinde bulunmuşum. Sulu Kule'de sohbetlerim var. 15 sene orada sohbet ettim. Birçok insanlar o muhitten gelirler. Yüzlerce, binlerce. Ya burada ben yani yanımıza gelen resim çektireyim şu bu. Hemen işte hoca beni benim bu işimi tasvip ediyor. Fetva verdi. De, anlamına gelmez ki insandır bir yere resim çekelim diyor. Bir şey diyemiyoruz. Dur abi gebeteni baktırayım mı diyemem ki adama. Öyle mi şimdi abi? Emniyet de bana çalışacak hali yok. Emniyet benim elimde mi yani? O zaman emniyete bir birim mi kuralım yani? Gebete baktırma benim. Ya yani adamlara da yazık ya. Millet <gülüyor> vatanı koruyorlar yani bize. Ondan sonra 13'ün Ee, ben bu işlerde e, rahatsızlıklarım oluyor. Sonradan bazı şeyler çıkıyor. Ya bir adam diyorum seyitdir, tam seyitdir. Ben Resulullah'ın torunu diye gelince ayağının suyun içerim. Seyitlere, ehl-i beyte o kadar hastalık derecesinde hürmetim lazım mı? Fakat tabii çok elim, en ufak bir ihtimal de olsa hürmet etmemiz lazım mı? Acaba da olsa hürmet etmemiz lazım mı? Niye ihtiyatlı davranmadın? Acaba aslında bile tokatı yeme tehlikem var benim. Yani ben belki sizin gibi değilim. Farklı düşünüyorum. Yani itikadım farklı. Üstü zanlımla muamele ederim. Her şeye itikat ederim. Bunu da hep karını gördüm. Bak zararını da görmedim. Onu da söyleyeyim. Ama aldanmanın da bir sınırı var. Adam derse da ki ben mehteyim. Hoppala derim. Bir seni bir okumak lazım derim yani. Psikolojin bozulmuş yani. He ama Şeratın zahirinde uçuyorum dese, kaçıyorum dese falan Maşallah diyorum, ne diyeyim abi ya? Adam söylüyor bir şey, şunu yaparım, buraya ederim, şunu ben yaptım, bunu ben... Maşallah, maşallah diyorum. Herkesi yani gönderiyoruz. Bir şey diyemem ama hürmet ediyorum. Çünkü neden? Kimisi Allah için geliyor. Kimisi hak için geliyor. Kimisi Ehl-i Sünnet'e destek için geliyor. Ama bazıları da işte geçen... Evvelce biz destek verdik, yardım ettik Adam burada konuşturdum yani. Ya adam soran yapmadığı kalmadı. E Irak'tan geldiler, aşiretin reisleri geldiler bana ziyarete. Ya dediler etmediği yok. Kaç yerde bir kadınla evlenmiş bırakmış, orada bırakmış, burada bırakmış. Her yer çoluk çocuk dolu, birine bakmıyor, mahvetti memleketleri. Ya ben beş senedi görüşmüyorum dedim. Ben Seyit diye dedim açayım açayım dediler. Biz bir yardım ettik kendi cebimden yani o da. Kimseden yardım istemedim. E biraz baktım epey. E ama şimdi adam böyle zararlar vermiş. Ben hapisteydim o süreçte çıktıktan sonra görüşmedim dedim. E şimdi böyle şeyler oluyor. Bu adamın şimdi efendim benle yan yana görüntüsü var veya burada konuşması var. Bu sizi bağlar mı şimdi? Bağlamaz biz şerata bakarız. Madem şerata muhalif işler yaptığı sabit oldu. Biz konuyu kapattık öyle mi? Evvelce böyle hep seyitliklere hürmetine ben hürmet ettim. Ama bir kısmından Tabii çok fayda gördüm. Bazılarından da böyle zararlar oluyor. Bunlara itibar etmeyin. Sizin ölçünüz bellidir. Ama siz hürmet ediyoruz. Ben seyidim, ehli beytlerim diyen insana şeceresini görmesek de, soyunu sopunu tanımasak da, yani biz Müslüman'ın doğru konuşacağına inan, hüsnü müessesesini işleterek hürmet etsek zarar eder miyiz? Evet. Etmeyiz, zarar etmeyiz. Yardım istedi. Efendi Hazretleri derdi ki şüphelenirsen az ver, şüphelenmezsen çok ver. E zaten de hiç yok. O zaman hiç verme. Sen de ondan iste bu sefer. Peki bende de yok. Yalan konuşma ama. Yoksa yoksa doğruyu konuş. Yani bir şey isteyeniyorsa illa seyit olması şart değil. Kim olursa olsun bir gariban boş çevirmemek at üstünde de gelse belki Efendim soyuldu, sovana çevrildi, bir şeycik kalmadı. Evine gidecek haçlığı yok. Aç kaldı, dağlarda soyuldu. İnsanlık hali her şey olur. Yani onun için Atüs sel At üstünde de gelse isteyene verin buyuruyor. İçini Allah'a havale edersiniz. Anladım mı? Bizim Hacı Bilal gibi yapmayın derdi efendi Hazretleri. Adabazanda Hacı Bilal Efendi vardı. Allah rahmet etsin. Kabri nur olsun. Efendinin en yakınıydı yani. En yakın şeyi oydu da Ağa adam gelir devamlı. Herkes adet etmiş. İşte benim memlekete gideceğim otobüs parası. O da gidip o da herkes böyle bir şey isterdi. Bir ara modaydı bu şimdi bilmiyorum. Şimdi aynı yolda yöntemi kullanıyorlar mı da o da derdi hadi garaja gidiyoruz. <gülüyor> niye? Biletini alacağım. Adam bu sefer tamam acaba kalsın derdi. O da bu sefer vay saatte geldi derdi. Yahu kardeşim derdi. Bilal efendi niye böyle yapıyorsun? Adam senden kaçlık uç Varsa ver. Şüpheleniyorsan az ver, şüphelenmiyorsan çok verme. Ne adamı kaldırıyorsun ada pazarı karacına götürüyorsun. Yani bu İslam'ın ahlakı budur. sünnet seniye böyledir. Velakin saf olmaması lazım kardeşlerimizin. Böyle zararlar görme tehlikeleri vardır. Ee, onun için şeriat bizim için ölçüdür, hüccettir ve delildir. Benim kimseye böyle özel de, efendim ben senin Mehdi'ni kabul ettim deme ihtimalim yoktur. Ondan sonra zaten bu hasta okumaşları, cin, cin işleri, büyük işleri, bunlar da hiç anladığım bir şeyler değil. Efendim yani bu adamın ağzında şifa var, ağzında şifa yok. Hasta okumak sünnette vardır. Sahih sünnette vardır. Ama iş paraya gelince işler karışıyor. Biz de birbirimizi okuyoruz. Beni de biri geliyor bir Müslüman üzerime okusun, üflesin. Şifa Allah'tan. Hadis-i Şerifler Efendimiz Aişe annemize kendini okutuyordu. Kendisi gelen o sahabeyi okuyorduk hastalara. Ama bu işlerde menfaat girerse, para girerse, işler değişir. Onun için efendim, biz bunda kimse için şahitlik etmeyiz. Ama bizim görüşmemiz, tanışmamız, o hoca beni iyi tanıyor falan lafları. Ya bir tane... Cinci duydum. Kartal tarafındaymış herhal Haberim de yok. Benim videoları koymuş bütün sohbetleri. Gelen giden orada hep sohbetleri dinletiyormuş. Millet de sıraya giriyormuş, kuyruk oluyormuş falan. Ya ben burada canlı duruyorum ha buraya gel. Para verip de gidiyorsun oraya. Burada canlı konuşuyoruz. Bizde de çok saf var ya. Çok saf var. Allah bizim cemaatim, beni sevenlerin hepsini uyanık eyle yavrum. Amin. Ahiret uyanık eyle yavrum. Amin. Beni zerre kadar sevip, Allah için, senin için dinleyenleri Dünya akıret, şaşırtma yâram. Saptırma yâram. Feraset ver yâram. Kimin hak üzere, batıl üzere olduğunu hemen anlasınlar amin. ya Rabbi. Amin Allah'ım sallâhu ve sellem. Muhammedin ve Kiminiz de âmin demiyorsunuz ha. Herhalde aldanmaya devam etmek istiyorsunuz. Ben bunları söylemek zorundayım. Sonra başıma iş açılmasın. Yani isim vermiyoruz, adamı da meşhur etmeyelim. Ve lakin böyle bir şeyler duyanlar, o kendi çevresi bilir bunu. Ben kimseye sözüm de yok, böyle bir itikadım da yok. Hazreti Mehdi hayatta da değildir, şu anda da doğmuş değildir. Birçok evliyaullah doğmuştur, yaşıyor diye geçmişten beri söylemiştir. Onlar Mehdi'nin ruhaniyetiyle buluşmuşlardır. Onu zahiren kendilerine geldiği için Hızır Aleyhisselam gibi hayatta sanmışlardır. Dolayısıyla keşifte katağı vardır. Keşifte hatalar hukuku bulmuştur. Yoksa Hz. Mehdi annesinden şu anda doğmuş olma durumu yoktur. Çünkü 100 senenin zaten başı geçti. Bundan sonra bu yüzde çıkmayacağına göre 40 yaşında da daha, en erken çıksa 40 yaşına bile daha doğmamıştır. 40 yaşında yüzün başına gelmesi lazım. Daha doğmamıştır. Aldanmayın. Allah Teala e, bize Hz. Mehdi'ye inanmamızı emrediyor. Deccal'a inanmamızı, sığınmamızı emrediyor. Bunlar kıyamet alametleridir. muhbir Sadık haber verdi sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsi haktır ve gerçektir. Benim aklım ermiyor falan diye laflar imandan adamı çıkarır. Biz gayba imanla mükellefiz. Allah ve Resulü buyurduklarında hiçbir şüphemiz yoktur. Hepsi çıkacaktır. Çıkacaktır. Ancak biz bunlara kavuşursak bunları konuşalım. Hadis-i şerifleri beyan edelim. Çoluk çocuğumuza nakledelim. Biz bunları konuşursak hiç olmazsa gelecek nesillerden efendim aldanıp Deccal'a iman edenler olmaz inşallah. Onun için biz konuşmakla mükellefiz. Anlatırız. Ama bunu birilerinin istismar malzemesi yapmasına da razı gelmeyelim. İkaz edelim. İnşallahü Rahman. Şimdi buyuruyor ki İmam Gazali Hucetü'l İslam Ey velet, Ey oğul! İşma benden işit kelamen akhar. Başka bir söz işit. Yani bir mevzuda açayım sana ve tefekkur iyi düşün fi bunda ibretle itibarla. Hatta tecide ta ki bulasın, khalasın kurtuluş bulasın minen nar. Yani cehennemden kurtulasın, kabir azabından kurtulasın ve dünya hayatında kalbini ve uzuvlarını Allahu Teala'ya yakışmayacak şeylerle meşgul etmekten kurtulasın. Yani iki canda sana yarayacak işlerle meşgul olasın, Fuzun işlerden kurtulasın. Levenneke, ya lem sen bil ki Levenneke eğer sen Ukbir'de haber olursan sana haber veririz enne sultan padişah padişah bu'un bir hafta sonra yaktaruke seni seçecek veziran. Padişah bir hafta sonra seni vezir seçecek. Ve tabii seni gelecek teftiş edecek veya görüşecek veya çağıracak. Seni vezir seçecek. Sana böyle bir bilgi gelsin. Sen ne yaparsın? Öylem, iyi bil, iyi düşün. ne kesen fitil gel müddeti. Bu müddet zarfında la teştegülü, uğraşmazsın. İlla ancak neyle uğraşırsın? Bi ıslahı ma alimte bildiklerini düzeltmekle. Neyi ne neza sultan, padişahın gö gözü seyak yakında vuracak aleyh on üzerine. Neden mi siyah elbiselerden? ''Daha bedeni vücudundan ve dâri evinden, ve firâşi yatağından ve gayriya döşeğinden, diğerlerinden.'' Şimdi sen, e, binanın altında mahzem var, atlar var, eşekler var, orayı düzeltmekle uğraşmasın Veyahut bağda bir evin var, orayı tanzim etmekle uğraşmasın. Yaylada bir kulüben var, orayı bir adam edeyim diye Ne dersin? Ben nerede görüşeceğim? Bu nereye gelir? Veya ben nereye çağırdım? Tamam, ben elbiseyi düzene sokayım, saçımı, başımı, kaşımı düzelteyim, sarığımı, cübbemi neyse, eskiden vezirler falan sarıklı cübbeniydi ya, sarığımı, cübbemi düzgün yapayım, temiz olayım, bakımlı olayım, öyle mi? Diyelim ki aniden evime geldi, beni çağırmadı da o geldi. O zaman işte evde oturacağı yeri, işte efendim ne yemek yapacağız? sultanın nazarı, yani bakışı nerelere uğrayacaksa, sen ilk planda oraları düzeltmekle uğraşırsın. O zaman vel an şu anda tefekkar. İyi düşün ila mauşe geç Artu şuur verdim sana bir o hususta. çünkü sen fehimun. Anlayışlı bir uşaksın diyor. Ey velet diyor. Anlayışlı bir çocuksun. Yani ben senin ne demek istediğimi anladın mı diyor. Vel kelamul fardu Tek bir kelam yekfil kiyi ise akıllıya uyanğa yeter. Tek bir kelam. Akılsıza 104 kitap yetmez. Ya ne diyordu onu? Elle feymu birruk bir <gülüyor> işaretin varid. Yani akıllı fehimli olan insan bir işaretle anlar. Neyi anlar? Efendim, akılsızın ahmağın bin tane kitap okumakla veya ok üzerine okumakla anlayamayacaklarını anlar. İmam Rabbani hep söyler, katıssallah el akülü tekfiil işara akıllıya işaret kafi gelir fekih ve bir tasrih ya benim gibi açıktan söyleniyorsa diyor bu kadar açık beyanımdan anlamazsa nasıl akıllı olacak? İşaret yetecek akıllı sahibi sen açık konuşma da ne gerek var? Ne diyorlar sözün tamamı ahmağa söylenir. Ne demek bu? Yarısında anlayıp, gidip suyu getirmesi lazım, su istiyorsan yani. Öbür türlü, oho, hadi gel beraber gidelim dersin. Çünkü ne yapacaksın adama? Beş kere aynı lafı anlatacağına, bir kere sen kalkarsın yani. Daha ucuz zamanı olur. Onun için sen uyanıksın diyor, evladım diyor. Ben sana ne demek istedim diyor, ne demek istedi. Şimdi bir haftayı hep söylüyor, ne hikmetse bu. Bir hafta sonra deyip durdu, geçen derslerinde de bir hafta sonra. Yani bir haftada demek insan toparlanma vakti midir? Nedir bir hafta? Yani şimdi bir hafta sonra vefat edeceğimize dair bir bilgi alsa getiriyor şey. Bu durumda sen nereni düzeltirsin diyor. Anladın mı? Yani Mevla ile karşı karşıya geleceksin. Mevla mekandan münezze de. Dünyada direkt muhataplık yapıyor. Vefattan sonra Mevla'nın sitemleri başlar. Azapları başlar, kazapları başlar, melekleri görünür, elçileri gelir. Artık e, zaten ahirette tamamen mahşerde kuluna direkt de muhataplık yapacak da. Sen hadis şerifi söylüyor. Kâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? İnne yan yanzuru. Şüphesiz Allah bakmaz ilâsul arikum. Görüntülerinize, suretlerinize bakmaz. وَلَا اِلَا اَمَالِكُمْ Amellerinize de bakmaz. Şimdi bu hadis-i şerifin esas lafzında bu değil. Hadis-i şerifin Müslim nedir lafzı? وَلَا اِلَا اَسْعَادِكُمْ Cesetlerinize bakmaz. Ne demek cesetlerinize? Yakışıklı mısın? Değil misin? Tıraşın güzel mi? Bilmem efendim. Sakalın uzun mu? Sakalın uzun mu'ya bakar? Bakar da bir tutamdan uzun olmayacak tabii. Ondan sonra ibadete giren, sünnette varid olan konulara bakar. O ayrı bir şey. Ama sen... İri gözlü müsün? Çekik gözlü müsün? Güzel misin? Çirkin misin? Yakışıklı mısın? Değil misin? Boyun uzun mu? Kısa mısın? Kel misin? Dazlak mısın? M buna bir faydası zararı var mı bize? Hepimizi yaratmış. Hiç de bize şu sen niye şöyle oldun buyurmuyor. Cesetlerinize bakmaz, suretlerinize bakmaz. Bu. E sen bu rivayette de yani İmam Gazali metinde aldı. Bu rivayette de buyurur ki inna'llaha la yanzuru Allah bakmaz. İlâ suveriküm, görüntülerinize, tamam bu deminki verdiğim manadır. Ve lâ ilâ maliküm, amellerinize de bakmaz. Şimdi amellerinize bakmazdan maksat, ne demek yani? de bir amel, namaz da bir amel. Namaza da bakmaz, içkiye de bakmaz. Ne yaparsan yap demek anlamına gelir mi bu? Ne demek amellerinize bakmaz? Niyetlerinize bakar. Çünkü görüntüde namazdasın. Niyetin gösterişse o amele bakmaz işte. Niyetin yeri neresidir? Kalptir. O halde görüntüye baksa herkesin açığını kabul etmesi lazım. Herkesin namazını kabul etmesi lazım. Herkesin abdesti görüntüde herkes aynı işleri yapıyor. Ama o ameldeki maksadınız ne? Niyetiniz ne? Allah rızası için midir? İhlas var mı? Buna bakar. Birçok amel görünüşü çok makbul ama Allah indinde zerre kadar kıymeti yok. Çünkü neden? allah Teala ancak kendisine halis yapılanı kabul ederim diyor. Bundan dolayı amellerinize bakmaz rivayetini görürseniz onu da reddetmeyin. O da var başka hadislerde. Amellerinizin görünüşüne bakmaz, içindeki niyete bakar. Bu demektir. Ama içki içen adam şunu diyemez. Sen de bana sor bakayım ne niyetle içiyorum. Amel zaten haramsa, amel zaten kebair ve gayr neyse, günah kısmındansa, sen orada benim niyetim şu bu diyebilir misin? diyemezsin, Allah buna itibar etmez. Amel bozuksa, zaten o itibarınıza gitti. Burada neyi kastediyor? İyi amellerinizin görüntüsüne bakmaz. Ameliniz zahirde iyi, amali hasene. amal salihattan, amel. Fakire para veriyor Salih amel. Ama niye veriyorsun? Anladım. Yarın da gidip kızını mı isteyeceksin acaba? Bir menfaat mı bekliyorsun yani? Görünüş zekat vermek. Görünüş hayır yapmak. İçeride ne niyet var? O bakımdan e, kötü amelleriniz. Konuşmuyoruz. İyi amellerinizin görünüşüne bakmaz. Ve lakin ya, Allah bakar. Lâkim bakar, nereye bakar, ilâ gulûbikum ba Kalplerinize bakar, ve niyyâtikum Niyetlerinize bakar Yani Şimdi buradan ne diyor? Sen uyanık çocuksun, bir laf, bir kelime etsin sana Bu hadisi peşinden aldığınca ne demek istedi? Sultan bir hafta sonra gelip seni, eğer seni vezir yapacak Derse nereni düzeltirsin? Sultan nereye bakıyorsa, bakacaksa Orada düzeltirsin Padişahlar padişah Rabbimiz nereye bakıyormuş? Tecelli, nazar ilahinin mahalli. Tecellilerin mahalli. Kalbül mümin beytullah. Allah'ın evi müminin kalbidir. Kalbül mümin arşullah. Allah'ın arşık müminin kalbindedir. E, müminin kalbine bu özellikler verilmiş. Hani yerim göğüm almadı beni. Mümin kulumun kalbi aldı beni. Çünkü yer gör mekandır. Ben mekansızım, Meka, mekana nasıl sığayım? Ama müminin kalbini la mekaniyet, mekansızlık üzere yarattım. Çünkü kalpte mekan, bir yere sıkışmaz kalp. Kalp bütün alemleri dolaşabilir. Kalp bütün 18 bin alemin aşabilir. Kalp arşa da, arşı da geçebilir. Kalp ruhani miraç da yapabilir. O zaman mekanda tıkanılmaz kalp. O et parçasından bahsetmiyoruz, onun hakikati camiasından bahsediyoruz ruh ile akıl ile beraber hareket eden manevi tarafı konuşuyoruz. İşte o kalbe bakıyorsa senin de ne yapman lazım? Kalbini ıslah etmen lazım. Evladım diyor. İlk işin ne olsun? Kalbini düzene sokmak. Gilden, hiçten, kinden, nefretten ve pisliklerden. Mevla seni alırsa, huzuruna kabul ederse ne görmesin bir Müslümana karşı senin kalbinde adalet, buz, nefret Görmesin. Beyne radde eğer sen istiyorsan, peki. Sen o zaman diyeceksin ki, ben bu kalp işlerini nasıl düzelteceğim? Her an ölebilirim. Mevla da benim kalbime nazar ediyor. Ben şimdi bu kalbimin ıslahı için neler okumam lazım? Neler yapmam lazım? Diyor ki, benim sana yazdığım bu küçük Risale'de, küçük Risale'de bizi bir sene iyi geçti herhalde. Ne? Hadi be sizin hesaplar, biraz şaşıyor bu ara. Ya, bir seneyi geçmiştir. Ee, ama arada başka işler olmuştur belki, tatiller olmuştur, şey olmuştur. O kadar uzamazdı da. Ee, başka konular görüyoruz işte, üç aylar geliyor, arada diğer sohbetler oluyor, mevlidler oluyor falan. Hep onlar, dört beş ayı da onlar alıyor yani, her sene. Efendim, el maksut, ne anladığımızdır. Yani ne anladık, ne kazandık, faydalandık elhamdülillah. Bize fikir verdi. Ama e, risale yani işte burada sayfası var gerçi tahkikiyle falan. Yani risale 50 60 sayfa bir şey ancak. Hele uzun kağıda çıkarsan 20 sayfa 30 sayfa çıkar. Ama ben bunda diyor bunu sığdır ama ve ne radde ilm mahval <gülüyor> il kalb kalp hallerinin ilmini öğrenmek istiyorsan kalp hallerinin ilmi lazım bize değil mi? Ya nasıl yapacağız acaba? Onu nereye bakalım? Fenzur bak, ilel ihya, ihya ulumittine bak diyor. Yani ihya ulumittin İmam Gızal'in büyük kitabı, eşsiz kitabı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok tasvip ettiği, ben bunda bir yanlış bulmadım diye mana devli Allah buyurduğu kitabı. Ve gayri diğerleri de var. Çok kitap yazdı. Min musannefati, benim musannefatım çok tasnif ettiğim kitaplar. Bunlara bak da diyor, derdinin çaresine bak diyor. Yani orada bir bakalım. O bölümler şeye taalluk etmiyor yani. Fıkha taalluk etmiyor. Zahiri fıkıta da. Şafii tabii kendisi. Ama ee, huşu meselesi. Kalpteki kötü sıfatların izalesi meselesi. Hani Tarikat-ı Muhammediye kitabından da bahsettimse. İmam gibi'nin O da bu konulardan çok bahsediyor. Bakalım ama İhyâül Ummet'in bize daha şeydir. Yani o bölümler daha faydalıdır. Onlardan belki ders yaparız inşallah. Yani kalp hallerinin ilmi lazım. Neden? Bu hazı çünkü bu ilim farzu aynin farz Yani Allah senin kalbinde efendim ihlaslızlık, dünya rağbeti, ahirete soğukluk, riya, gösteriş, haset, insanlar kıskanma, ucub, kendini beğenmek, iftihar, gurur vesaire vesaire saymakla bitmeyen illetler var. Aynı nasıl vücuttaki tahlillerde ne kadar dünyada hastalık çıkıyor? Bu da böyle bir şey. Kalbin bu manevi hallerinin E, ilimleri farz-ı ayındır. Niye farz-ı ya Bu çünkü başkası düzeltse kendini senin kalbin düzelmiyor ki. Ama cenaze namazı farz-ı hesabı. Biri kılsa senden düşüyor. Ama bu sana da lazım. Çünkü neden? Bu adam kalbin düzeltse senin kalbindeki bozuklukla sen ahirette gitsen sen, sen tokmağı yersin. Sopayı yersin. Sana demez ki Mevla senin çocuğunun kalbi düzgün. Öyle mi? Ulema adam biri öyle oldu ya. Efendi Hazreti çok anlatırdı bunu. Dedi ki çocuğu tarikat dersi aldı, zikir yaptı ama çok geçmiş alimler, büyük velilerde. Zikirlerini tamamladığı, seyri sülükünü tamamladı, kalbini tasfiye etti, nefsini tezkih etti. Acayip bir manevi haller kazandı. Babası da büyük allame Arada bir derdi ki babacım ne işte oldu? Bir mürşide bağlansan, Evliyaullah'tan bir zata, yani zikir yoluna da girsen, tasavvufa gir, sülük etsen biraz çok faydası var ahiret şu falan falan. Ya ben dedi alimim evladım sen bana ne nesihat ediyorsun? İşine bak sen. Sen zikle diyorsan et, Bir şey mi dedik. Bana ne akıl verme kalktı falan. O da alttan alaraktan tabii baba-evlat ilişkisi. Ev benim. Çok da üzülüyordu. Babam çok kar kaçırıyor diye. Ahirette çok mahrum ol olabilir. Çünkü ilim de adamı sadece ilim kurtarmaz. Gidersin cennete, de sureti var, hakkati var, hakkatine gidemezsin. Manevi işler. Neyse tam vefat edecek oldu. Hal ihtizarında bu çocuğu da tabii yanında bütün ailesi yanındalar falan. Böyle babasına işte dua ediyor falan ediyor. Babası döndü ona dedi ki evladım dedi ama babası da şerahatın zahirini muhafaza eden sağlam bir şerahat alimiydi yani öyle tavizsiz. Ama işte tarikattan tasavvuftan nasip almamıştı. Dedi ki evladım Şimdi dedi, ahiretten bir heyet geldi, insan böyle bir komalık oluyor ya, son vefat ederken bazen ayıkanlar olur, o arada bir şey de konuşuyor, sonra bir daha komaya giriyor. Böyle haller yaşanıyor yani, şu anda da oluyor insanlarda. Ayıldı böyle, dedi ki evladım, ahiretten bir heyet geldi. Çocuk da şaşırdı yani, demek meleklerden heyet geldi. Dedi ki, benden kalbi selim istiyorlar. Bende de dedi, bu yok kalbi selim yemela enfa'u malun ve la banun illa men ata'a llaha bi qalbin selim mal fayda vermeyecek oğullar fayda vermeyecek kızlar fayda vermeyecek hiçbir şey fayda vermeyecek. ilim de vermez eğer Allah içinde ise Allah kim Allah'a kalbi selimle gelirse Allah selim selim ne demek selim selamette kalmış selamet ne demek kurtuluş neden kurtulmuş Allah'tan gayrı her dertten, tasa'dan kurtulmuş. Her sevgiden, muhabbetten kurtulmuş. Yani kalp Allah'ın tecelligahıdır. Kime has kalmalıdır? Özel kalmalıdır. Sahibine mahsus kalmalıdır. Yani elin işte olabilir. Gözün bir yola bakabilir. Kitaba işte bakabilir. kulağında bir şey bir şey bir şey dinliyorsun. Bir haber. Ama kalp devamlı Mevla'ye meşgul olunuz lazım. Kalbe başka çıpıt çarçısı yapmamak lazım. Kalbi selim istiyorlar evladım, o da bizde yok dedi. O da bizde yok dedi. Ah babacığım dedi. Yani zikirle ne yapmamış? Tasfiye tezkiye müesseselisini çalıştırmamış. Arındırma yapmamış yani. Kalpte her türlü meşkaliyet var. E ölüyorsun. Yine ona demek, iyi adamdı ya şeriatın zahiriyle amil idi. Onu düşün bu müsaadeyi verdiler. Dedi ki, ne yapacağız dedi. Ah gidi şimdi baba dedi. Bu, bu vakit artık sitem vakti değildir. Sitem vakti değildir. E ne yapacağım dedi. Şimdi mürşidi Kamil, şey, kendi şeyhi vardı çocuğun. Şimdi Evliyaullah var, mürşid Kamiller var falan ama bu saatte sen ölmek üzeresin. Biz kimi yetiştireceğiz? Yani ya sen de diyorsun ki hemen beni hastaneye yetiştirin. veyahutta da kalbime hemen şey yapın, bastırın, göğsüme çakın bilmem ne, üzerime çıkın falan vurun, kırın, beni yaşatın falan. Ya sen zaten gidicisin, Abbas. Sen şimdi sana bir şey yetiştirmek lazım. Ne diyor, kalbi selim yetiştirmek lazım. Şimdi seni hastaneye de yetiştirsek, sen gideceksin. Efendim sen dediği gibi kalp durmuş, pil çalışıyor. Yani bu ecel geldi daha, bir şey, çaren yok ama kalbi selimi sana nasıl yetiştireceğiz? Dava bu yani. Sen sağlığında kazanmamışsın bu işlere. Ne yapacağız? Baba dedi şimdi ne yapalım? Ben seni daha çok büyük evliya Allah'a götürecektim ama yani ne büyük velilere zamanında tavsiye ettim ama biz alim adamız evladım işine bak. Dedin. Şimdi de o zaman dedi kalbinle bana bir şöyle yönel. Kendini bir boş bırak dedi. Bana bir teveccüh et. Yani Bana doğru kendini, kalbini bir aç dedi şöyle. Ne yapacak? O kendisi yetişmiş, evliya Allah'tan olmuş, seyrisin hükü bitirmiş, kendisinde depoladığı manevi feyizlerden, nurlardan, meşayihten tabi geliyor, teveccühlerde falan, intikal eden nurlardan, ona biraz şöyle bir ikas tarik ile yansıtma. Çünkü nur biliyorsunuz, efendim, güneş aynadan aynaya, aynadan aynaya aldığın zaman, Efendim, burada gece saatinde, şu anda dünyada güneş olan yerler var. Oradan oraya ayna sistemini kurabilsem, buraya şu anda güneşi görürsün. İnikâs tariki budur. Nakşibendi tarikatı inikâs iledir, yansıma yolu iledir. Mürşitten ona gelir, ondan ona gelir, ihvandan ihvana bile yansır. Adam nurluysa, seni de pürnür eder. Adam karanlıksa, seni de zifiri karanlık eder. Bir geliyor adam yanına, bir de bakıyorsun, Dünyadan soğudum ya, şu adam ne mübarek adamı. Çöze. Bir de bir adam geliyor, ulan namaz kılasım gelmiyor diyorsun ya. Ancak hiç arabalardan, efendim telefonlardan, bilmem dizilerden bahsediyor. Kafam şey oldu diyorsun ya. Zikir diye bir şey kalmadı diyorsun. Onun için bir adam veli midir, diye midir? Hümur lezine egzea Kimi gördüğünde Allah aklına geliyorsa velidir. Diyor. Adamı görüyorsun şeytan aklına geliyor yani. Bu adam nasıl evliya olacak, eşkıya bile olamaz. Onun için, Kimin sohbetine gidiyorsun meclis? illa sohbet mi böyle Hoca Ahmet Yesevi Derneği'nin sohbeti demiyoruz. Meclis, meclis. Çay içiyorsun, meclistir o. Selam verdi. Nasılsın Hacı abi? Oturdun bir çay mı iç. Meclistir yani. Meclis oturum demektir. Arapçada. Cülüs'ten gelin. Hemen zekkerekum billahi rü'yetü ve zâde fi ilmikum bentıqû Kimin konuşması ilminizi artırıyorsa, kimi görmek sizi Allah'a hatırlatıyorsa, tamam mı? Ondan sonra... Kimin muhabbeti, sohbeti size, ahirete teşvik ediyorsa o, o meclis arkadaşlarınızı bırakmayın. En hayırlılar onlardır buyuruyor. Sahabe-i kiram sordular. Onun için e, o çocuğu babasına ne dedi? Baba dedi, bu reşahat-ı şerife Nefahat'ta falan kaynaklı bir şey. Efendimiz çok anlatırdı. Kalbini bana biraz boş bırak. Boş bırak yani. Kendini boş bırak derler ya. Bu manevi bir şeydir yani. O anda ona kendinde bulunan feizlerden, nurlardan bir teveccüh ettin diye yansıtabildiği kadar işte. Kendi gücü kadar. Ondan sonra babasıyla daldı o ara. Yani komada ölüyor. Ayıldı. Elhamdülillah dedi. Biz de salih evlat sayesinde kalbi i kavuşmuş olarak ahirete gidiyoruz. Merhaba. Ah gidin babacığım dedi. Yani şimdi benim elime düşün Halbuki ben seni benim şeyhlerimden, yani yüksek meşayihtan. Nispet aldıracaktım sana. Ama sen şimdi kalktın, çocuğuna bile muhtaç oldun. Niye? E, muhtaç olursun. Çünkü kimde maneviyat varsa, burada yaş, bağış, para, mertebe, makam sökmez. Kalbi selim kimde varsa, ona fayda gelir diyor. Başkasına fayda yok diyor allah Teala. Selametteki kalp. Kalbi temizlemek. Onun için kalp ahvalini anlamak istersen evladım, sihya ül bak diyor. Tabii ki burada illaki ne lazım? Mürşidi Kamil, lazım kitap da okuma, okusan, mürşitsiz bu yolda ilerlemek mümkün değildir. Bütün haramlardan sakınsan, bütün sünnetleri yapsan, bütün farzları ve yapsan, 400 yüz de ömrün olsa ancak Allah'a ulaşırsın diyor, mürşitsiz. İsmail Hakkı Bursevi'den naklediyor, İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi Hazretleri. Usul-i aşere şerinde mestur diyor. Yani sene 400 senede vasıl olsun Allah. Halbuki bir mürşit vasıtasıyla bazı kere bir nazarıyla bile öyle görüşü tesirli olan evliyaullah var. Allah Teala dünyada da tanıtsın, tanıştırsın. Amin. Bildirsin, buldursun. Amin. Allah Teala sohbetlerinden müstefide eylesin. Amin. Allah Teala feyizatlarından hissedar eylesin cümlemizin. Amin. Amin. Kimler nelere nail olduksa bugüne kadar Onları korumayı nasip eylesin. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve İçinizde efendi hazretlerinin teveccühüne mazhar olmuş insanlar vardır. Yani çok yoktur belki ama 10-15 senedir teveccüh et, etmiyor zahiren. Velakin yani vardır içinizde. Teveccüh, efendi Hazretlerinden teveccüh almış insanlar vardır. Bu ne ne acayip bir şeydir. Ne acayip bir haldir, ne makamdır yani. Mağara'daki Hazreti Sıddık'a olan tecelliden o günden bugüne kesilmeden gelen feyiz harkından efendim nur almak ne acayip bir bahtiyarlıktır. Ama mesele nedir? Korumaktır. Koruyabilmektir. Bütün Kübra Hazretlerine herhalde büyük bir alim geldi veli alimlerden Allameycan'dı tarikata intisap etti, Kübreviye Şeyh Dürro ona teveccüh etti feyizlerle doldurdu, ayağın yerden kesilir dersin ki yürümüyorum, uçuyor dedi evladım bu feyiz sana emanettir bağd muhaliften muhafaza etmek gerektir Bat rüzgar, muhalif ters esen ters esen rüzgar olursa dedi yani bu söndürür. Ters esen rüzgardan korumak lazımdır. O da tamam efendimiz korurum tabii ben bu feyzi bulmuşum daha kaçırır mıyım falan falan. Gitti döndü memleketine. Neyse oturdu medreseye. Talebe okutmaya başladı. Talebenin biri bir yeri anlamadı bir şey sordu. Ondan sonra bir daha sordu. Bir daha sordu. Bir, birkaç kere anlattı falan da ne anlamaz adamsın falan. Bir sinirlendi. Bir baktı kalbine bomboş. Kızmak bütün nuru söndürüyor. Kızmak. Sinir var ya adamı yani aküsünü boşaltır. Maneviyat diye bir şey kalmaz. 80 senevki ibadetin olsa sıfır olursun. Biraz kontrollü olun ya. Bu gazap sizi mahvedecek yani. El gazap iman imanı bozar diyor. Feiz mi kalır adamda ya? İblis öyle dedi. Yahya Aleyhisselam'la herhalde İblis'le görüşürdü. Dedi sen insanları neyle kandırıyorsun en fazla? İblis dedi ki bir adam dedi evliyaullah olsa makamı yükselse duasıyla ölüler dirilecek olsa duasıyla ölüler dirilecek olsa. Şu an zamanda öyle bir keramet duymadık yani. O makama gelse ama eğer öfke ve gazap ve siniri varsa çocuklar misket oynadığı gibi onunla oynarım dedi. Yani bu damarlarımızdan biraz arınmamız lazım. Çok damarlıyız yani. Biliyorsunuz damarlı pırlanta makbul değil yani. Damarlı zümrüt ucuz. Damarlı yakut ucuz. Bir de o damarsızı var. Parayla baş olmuyor yani. Kıymetinin artmasını istiyorsan damarsız olacaksın abi. Orana bastın patlıyorsun. Burana bastın zırlıyorsun. Nasırına bastın mı gürlüyorsun. Yapma. Sakin ol. Yani huzurlu ol ya, Evliya Allah olmak istemiyormuş. Allah dostları olmak istemiyormuş. Şu onları yazıyoruz. Tefsirde o ayet. Ela Nevliya Allahi, la kafun aleemü lahmü hüsneri. Korku yok, üzüntü yok Allah'ın velilerine. Kimdir onlar? İşte tabii adet kelimelerle zina amen uykar üyettek ol. İmanları sağlam olanlar, haramlardan sakınanlar Bu genel manada. Ama özel indikçe, özel daha özel, kavas ekatsun kavas. Bir sıfatlar sayıyor Ebu Derda radıyallahu anh. mekhul tabiinin en gayrılarında. mekhul dinledi dinledi. Ya Ebed Derda dedi ya. Ne sıfatlar saydın Evliyaullah dedi. Kendimi bunlardan çok uzakta görüyorum dedi. Yaklaşacağımı da düşünmüyorum. Ne yapmam lazım dedi. Ne mi yapman lazım dedi. Dünyayı sevmemen lazım. Dünyayı sevmezsen ahiret seni sever. Ahireti seversen seni bu dünyaya meylettiren işlerden uzak durursun. Çünkü niye kızıyorsun? Dünya için. Anadı mı? Niye sinirleniyorsun? Niye vuruyorsun? Niye kırıyorsun? Niye? Hep verdiğin zararlar, eziyetler neden? Ahireti görmemekte ahiret düşünmemekte Dünyayı sevdiğin için, dünyevi işlerini yoluna koymak için telaşa kapılıyorsun ve zararlar veriyorsun her tarafa. İşin gücün, canının keyfi. Nefsini tatmin için bu hareketleri yapıyorsun. Bundan dolayı işin başı dediği dünyadan soğuyup Ha işini bırak, gücünü bırak demedik. Ama kalbi dünyadan uzaklaştırıp ahirete yönetmektir etmektirdi. Tabii daha uzun, çok çok çok divaatler yazılıyor. Kolay mıdır yani kalp halleri? Ondan sonra kalktı yine bıraktı medreseyi. Günlerce yol o zaman. bütün el bir daha geldi, baktı ki feyzin tadını tattı ya. O feyzin tadını alan daha dünyada bir şeyle duramaz yani. Manevi teveccühün bereketi gelir. Nerede o hal? Yeniden geldi şey etti. Daha içeri girer girmez. Mübarek dedi ki, evladım demedik mi sana? Bu nuru sana emanet ettik. Bazı muhaliften saklamak lazım. Yani ters esen rüzgar söndürür senin ışığını dedi yani. İşte bu ters rüzgarı iyi anlayacaksın. Çok feyiz, çok bereket, çok ibadet, çok şevap ama gidiyor. Bir yandan da gidiyor. Böyle olur mu yani her tarafı açık. Efendim delik, delik deşik bir torbaya sen... Zeytinyağı koyar mısın yani? Onun için evvela bir sistemi kapatmak lazım. Delikleri tıkatmak lazım. Değil mi? Evveli can defu şerri muuşkün vangehi der <gülüyor> cem'i kendüm düğüşkün Efendim seni böyle bir şey okurdu. Farsçadır bu. Ne diyor sen evvela diyor efendim farenin zararını defetmeye etmeye bak Ondan sonra ambara, buğdayı yağarsın. Yani sen şimdi farenin yolları açıkken ambara, buğday yığmaya bakma. Hepsini ifsat edecek. Evvela tıkat diyor, delikleri, kapanları iyi kur, karşı taraftan, oradan bir şey geldi, buradan tak. Ne yapsın? Füze kapan gibi. Fare kapan. Ya çünkü senin bir şehvetin kabaracak, tak. Onu kapacak bir şey lazım. Gazabın, öfken kabaracak, ayranın kabaracak. Tak, onu kapan bir. Artık neyle zapt ediyorsan, vaazla mı, nasihatla mı, emr-i bilmarutla mı, ibadetle mi, oruçla mı? Yani kendine göre insan nefsinin bedeniyle ilgili konuları nasıl? Mesela benim tecrübelerim var. Senin de vardır. Zaten kırk tane hastalığım var. İşte şunu yaparsam şekerim çıkıyor. Şunu içersem düşüyor. Şunu içersem karnım ağrıyor. Birkaç kere aldanıyorum yine aynı şeyi yiyorum seviyorum ondan sonra sabahı kadar kıvranıyorum. Kaçıncı aldanıyorum halbuki biliyorum bu bana zarar veriyor. Nefesimi kesiyor. E şimdi siz hepiniz bunları bilirsiniz. Yani Nereden kabuz olurum? Nereden ishal olurum? He? Efendim, hangi şey? çay içersen uykum kaçar. Adam diyor ki yani üç dört saat beşten sonra içersem diyor sabaha kadar uyuyamam diyor. O adam onu tecrübe etmiş. Ben onda da işte uyurum diyorum. Ama şimdi herkes kendi bedeniyle ilgili konularını biliyor. E o zaman kalbinle ilgili konularını da doktorun ke biraz da kendin olacaksın. Benim canım ekşili ister. Benim canım şehvetim kabarır. Şu haram ister. Ne yapacağız? Bunun telafisi budur. O zaman ben bu ara biraz raydan çıkmak üzereyim. Biraz oruca devam. Oradan hemen oruçla, öbür tarafı indireceksin aşağı kardeşim. Baktın gazap var, öfke var, sinir var, bilmem ne. Hemen mezarlara gideceksin, kabristana. Ölüleri ziyaret falan böyle. Yani kendini şey diyecek, dünyaya karşı soğutacaksın. Efendim şunu alayım, bunu şöyle. Uuu bir hırs girdi falan. Ma bu ne oluyor, ayarım kaçtı falan. Hemen ahiret, ölüm, kabir, mahşer. Yani bunlar birbirini dengeler. Ama illa da mürşit şarttır. Mürşitsiz insan kitap okuyarak da dengelenemez. Salevati şerifeye çok devam edin. Dersen ki ben mürşit bulamadım. Bulamıyorum. İstiharem işte çıkmadı. Mürşit yerine geçecek tek amel Salevati şerifedir. Ama mürşit buluyorsan olmaz. Bulamadınsa diyorum. Mürşit bulamadınsa bir tek Salevati şerife sana ruhaniyet mürşit olursa seni Allah muhafaza eder. Salavat-ı şu ama sıralı ama, öyle, öyle salavat değil, on bin, yirmi bin, günlük. O zaman mürşid bul. Yani, bu böyle söylüyor. Bu işin uzmanları, böyle söylüyor. Her şeyin ehliyet ve liyakat. Bu yoldan gidenler, bu yolları deneyenler, böyle söylüyor. Bunlar diyor, biz bu yoldan geçtik, bu yollar çıktı diyor. Sen hoca çık çıkmayan yollara girme. Kalp ilmi farz-ı aynıdır. وَغَيْرُوا فَرْضُ كِفَيَةِ Diğerleri farz-ı kifayedir. Ama diğerleri deyince, onu yanlış anlama. Yani abdest, kusül, taaret, namaz, farz-ı kifaye olmaz. İlla ancak miktar ama يُوَتَّى بِفَرَائِظُ Allah'ın farzlarını, vaciplerini yerine getirecek kadar abdest, kusül, taaret, namaz, işte, oruç, had, zekat, farz olanlar için had, zekat herkese farz değil ya. Bunlarda nasıl yapacaksın da bunun farzını, vacibini bilmek o ilmi haldir. El üstet itikadı zaten bütün farzlardan önce gelir. Onu zaten konuşmuyor şu anda. itikat konuşulacak durumda değil. Onu maneviyatını yükseltmeye çalışıyor. İtikat zaten şart. Onsuz iman olmaz. Müslüman değilsen zaten ne soru, soru soruyorsun? Evelen Müslüman olacaksan el göre itikat. O başka bir. Onu katmıyoruz konumuzda. İlimlerden bahsediyoruz. İlimler içinde Allah'ın farzlarını yerine getirecek miktarda Farzları yene getirecek kadar farz aynı. ayn. Ondan sonraki ilimlerden önce ne gelir diyor? Kalbini Allah'tan gayri düşüncelerden, muhabbetlerden, ilgilerden, alakalardan arındırmakla ilgili, kalbini temizlemekle ilgili ilimler gelir. Bu seni çok şeyden kurtarır diyor. Ve ve yüveffikuke Evet, Allah Teala seni muvaffak edecektir. Hatta <gülüyor> tuhassilehu Nihayet sen Allah'ın ile ne yapacaksın? Kalp ilmini de, farz olan ilimleri de tahsil edeceksin. Ve Rab'u dördüncüsü, sana dördüncü nasihat, son. Ella tecmâminet dünya, dünyadan mal yığmayasın. Ekfera min kifâti sene, bir seneden fazlalık. Bir sene ne biliyor musun? Bir seneye kadar müsaade var, kemâkâne Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, kâinatın efendisi, yu'id bir senelik nafaka hazırlardı bazı hücurati'' eşlerinden bazısına. Şimdi buradaki şehirlere de baktım isim vermiyorlar. Niye isim vermiyorlar? Annelerimiz arasında bir fazilet farkı var. Bu fazilet farkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı hanımlarına yani tevekkül makamları öbürlerine göre zayıf ha. Bize göre değil. Bize göre Üfff! Kıyas kabil bize göre. Biz onların da Müslüman sayılmaz yani. Onlar o kadar maneviyattı. Ama makam meselesi diğer bazısına göre makamı biraz daha tevekkülde aşağı olana derdi ki senin bir senelik nafakanı hazır tutuyor. Ne gibi? Biliyorsunuz Medine'de nafaka en çok nereden ııı saklanabilen nafaka neydi? Hurma. Biliyorsunuz hurmada, hurmada ambarları var. Hurmanın neleri var? Mısırın ambarı oluyor evcik Karadeniz'de. Mısır ambarı gibi. Hurmanın da ambarı oluyor. Orada kalıyor. Şimdi e, sıralı hurma mı yiyecek? Ama hurma para. Anladın mı? Çarşıya gittiği zaman, yani ölçekten diyelim sağ, 3 ölçek hurma verirsen şu kadar ekmek un, Efendim ne yapabiliyorsun? Takas yapabiliyorsun. Eskiden zaten böyle nakit, kağıt, bilmem ne, para yoktu. Mal mübadelesi vardı. Dolayısıyla annelerimizden bazısını tevekkülde e, yani diğerlerinden zayıf ise bir seneyi geçmezdi. Derdi ki bir senelik nafakayı, hani ki ben de ölürüm kalan şey. Ama bir senelik nafakaya kadar müsaade var. Bir senelik. Bir senelik nafaka ne demek biliyor musun? yemen geçimin ne yiyorsun? Şimdi ben sana bir hesap yapayım. Fidye nedir? Tamamım miskin, fakirin yiyeceği. Ramazan'da oruç tutamayan adam şu, geçen sene neydi? 15 lira aya mı çıktı? 15'e çıktı, değil mi? O 10 lira, 11 liraydı idi. Da şimdi bu seneler pahalandı. Bu sene daha da artar. E, değiştirecek tabii şey artıyor. E, mal mülk artıyor, devalasyon oluyor, enflasyon oluyor. O da ona göre yani hesap yapacak. Buğdaydan şu kadar, hurmadan bu kadar. Fıkıh'a göre, hadis-i şerife göre. Yani diyelim 15 lira. İslam'da yemek ne kadar? İki öğün, 3 öğün develer yer diyorlar zaten. E şimdi iki öğün yemek varsa burada da 15'ten hesap yaparsan 30 lira bir adama yetiyor mu? Kaç çocuğum var? Analım. 3 de çocuğum var. Evendim. Onlara da 30 liradan koydun, yani lira. he? 120 lira mı? Üç kere dört, evet. 12. 120 liralık senin neyin var yani ailen 120 lirayla? 15 lira değil ya şimdi kuruş ya o şey, şey kuruşa dönmedi mi lirayı kuruşa hepsi karıştırdık zaten, he? 15 TL he. Sen şimdi peki yani bir evdeki çoluk çocuğun nafakası, bunu bir seneyle çarparsan, yani işte onu çoluk çocuğun yiyeceğine göre konuşuyoruz. Gerçi bir, bir evde ama şimdi bir çorba kaynadığı zaman herkese yetiyor daha. O kadar masraf olmuyor. Ayrı ayrı adam sayarsan öyle oluyor. Ama en nihayetinde bir fidyeyi düşünsen, bu fidyeyi baz aldığın zaman bir kişinin efendim günlüğüdür. Bu günlükle nüfusa çarparsın, Ondan sonra da sen bunu senenin günlüğüne çarparsın. Anladın mı? Bu rakam neyse aşağı yukarı yani. Aşağı yukarı. Yani kimisi et yer, kimisi efendim şey zeytin yer. Fark şey değil ama bu noktada senin bir senelik geçiminin kenara ayırıp saklamana müsaade var mı? Var. var. Bizim zaten tevekkülümüz yüksek değil. Maneviyatımız, yani Evliya Allah'ın derecesine zaten hiç ulaşamayız. Sahabe derecesine hiç ulaşamayız. O zaman bizim gibi zayıflara bir senelik nafakayı kenara koymaya müsaade etmişler. Ee, Vekale buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a mühendisliğine ku Ali Muhammed'in kifafa. Ya Rabbi Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ehli beytinin rızkını çok bol yapma, zenginlik verme. Yeterli yap, muhtaçlık verme. Yani Efendimiz'in duası, çoluk çocuğu için, nafakasına zenginlik hiç istememiş. Muhtaç etme, yeteri kadar nasip et, öyle dediği halde de, biliyorsunuz üç ay geçerdi, evinde ocakta duman çıkmazdı, bir sıcak çorba bir şey pişmezdi. Ama tabii sütle hurmayla da yaşıyorlardı, sütle hurmayla aylarca yaşıyorlardı. Bazı kere de tavuk da geldiği olur, bazı kere de kuzu da kesildiği olur. Böyle sofralarda da bulunmuştur sallallahu aleyhi ve sellem. Ama ekseriyetle aç kalmıştır, bir kere bile hayatında tam doymamıştır. Tam doymamıştır sallallahu aleyhi ve sellem. Ehli beytin için yeterli rızık istemiştir, zenginlik istememiştir. Ama velem yekun yu'id yüzealike. Bunu hazırlamıyordu iküllü hücurati. Bütün hücrelerine yani her hanesine, eşlerin nefsine bunu hazırlamıyordu. Belkâne yuiddu, bunu hazırlıyordu, limen alimen enne fî kalbi Kimin kalbinde tevekkül bakımından biraz zafiyet olduğunu anlıyorsa, ona diyordu ki, senin bir senelik istihkakın şurada hazırdır, ambarın sana ait duruyor. Oradan ben sefere giderim, gazaya giderim, yola çıkarım, harbe çıkarım, vefat ederim. Yani senin bir senelik nefakan, Oradadır onunla, yani paraya teptil olabilecek bir şey hurma. İstediğin gibi geçirirsin Günlük yiyeceğin çıkar. Ama ve emmâ menkâne sahib-i bunu da ben ilk görüyorum burada. Yani İmam-ı Hazretleri bunu tespit etmiş. Hangi annemiz itikadı daha kuvvetli yani öbürüne göre ve hangisi efendim e, şüphesiz, işte tevekkülü teslimiyeti çok fazlaydı Onun için hazırlamazdı, saklamazdı. Bir buçuk günlük. Bir günde demiyor, iki günde demiyor. Bir buçuk gün. Yani demek ki iki öğünle bir de öbür günün öğünü olsa üç öğün. Üç öğünden fazla bir nafaka kenara koymazdı. ne gönderirse gelir diye. Onda çünkü ne yoktu diyelim. ya ne yiyeceğiz, ne içeceğiz sormuyorsa veya da onu bakarsa kalbini bilir sallallahu aleyhi böyle. Acayip piş. Yani Ağa annemiz busta bu tevekkülü çok kuvvetli. En kuvvetli olanlardan biri diyebiliriz yani. Ne yaptı? Devamlı oruçlardı. Ağa annemiz ömrü boyunca oruç tutmuştur, biliyor musunuz? Hiç oruçtan geri kalmamıştır. Yani bayram günleri hariç sıralı oruç tutardı. Ve Abdullah i yeğeni, Esma validemizin oğlu ona şuvallarla altın gönderdi Mekke halifesi olunca, kralı olunca hepsini akşama kadar dağıttı torba torba, her yer altın, saçılıyor hepsini akşama kadar dağıttı ondan sonra yandaki yardımcısına dedi ki iftarlığımı getir o da dedi ki ne para bıraktın ki ne iftarlığını getireyim aksi bir şeydi o da herhalde biraz o da dedi ne konuşuyorsun dedi. E dedini yav dedi bu kadar para dağıttık da Medine'de fakir kalmadı. Herkes altın aldı da. Biz dedi akşama yiyecek bir şeyimiz yok. Bir tane ekmek alaydık bir bir parça bir şey alaydık. Diye. Söyleseydin dedi bir ekmeklik para ayırırdık dedi. Hatırlatmadın bana dedi. O, da o zaman sen de aç kalacaksın, ben de aç kalırım dedi. Tamam ne yapalım? Getiriyor oradan bir ufak zeytin ya bir şey. Kuru ekmek kalmış eskiden. Batırdı onu yedi ne yapsın? Yahu İstanbul'u satın alacak kadar çuvalla altın geldi ya. Akşama kadar taattı. E şimdi Ayşe bu tevekkül, bu, Efendimiz'den vefatından sonra, sallallahu anh, vefatından sonra bir de yani. Ya Resulullah vefat etmiş, bana kimse bakmaz. Madem yeğenim kralken geldi, bir kenara koyayım yani. Fetvası da var ha. Fetvası da var ama, Resulullah'ın sevgilisi Ayşe radıyallahu en sevdiği diye, sevgilisi tabiri biraz sıkıntıya girer. Ama Arapçası Habibe, Allahü Teala'nın sevdiğinin sevdiği, yani niye en fazla seviliyordu meselesine biraz da kalp manevi haller ve tevekkül ve teslimiyeti de düşünerek bakmak lazım. Yani bu nasıl bir şeydir? Bir insan iftarak çıkacak bir tabak yemek parası ayırmaz mı ya? İşte öyle yaşadılar. İşte Allah sevgisi, Allah muhabbetiyle yaşadılar. E, bize de yani nasihat ediyor. Diyor ki, yani sizin de tabii şeyiniz zayıf olur, kendin çok kuvvetli olursun hanımının e, teslimiyeti, tevekkül olabilir. Gelen paraların hepsinde ne yapma? Çarçur, etme. Gerçi hanım sana ne der? Kaç lira geldi? Ya emekli olduklar. 40 bin lira para geldi. Hemen bir arabayı değiştirelim. E ne yiyeceğiz hanım on sonra? Ondan sonra yemek isteyeceksin, et isteyeceksin, but isteyeceksin, para yok, bilmem ne. Olsun. Biz evde ne yersek yeriz. Dışarıya hava atalım da. Türk milletinin, Türk milletinin cinsiyetinde yani ırkında, damarında dışarıya hava at da içeride aç yat. Mevzu budur. Mevzu budur. Samimi söylüyorum. Bir gelen parayı, yahu bir senelik, iki senelik erzak, çoluk çocuk var, yaşlanırım edemem, kenarda tutalım da veyahut bir finansa kar payına koyarsın, Paranın aslı kalır olmazsa, finans caiz Paranın aslı mahfuz kalır da birkaç kuruşta da belki gelir yüz lira, iki onlar da çok bir şey vermiyorlarmış ama neyse. Ondan sonra sen efendim, yani dursun kenarda, yok! Adam dese ki, erkekler daha biraz, şimdi belki de tutumlu oldular yani, ters döndü iş. Çünkü adam çalışacak, sonra kazanacak, canı çıkacak. Onun için adam biraz dursun kenarda, dese. Hanımıyla yok, şunu isterim, bunu isterim. Ondan sonra, Şunu değiştirelim, bunu değiştirelim. Üstümüzü, başımızı değiştirelim. Millet oramızı görüyor. Dışarıdaki giyimimize, kuşamımıza bakıyor. Evde ne olursa olur. Bu İslam'a uygun bir şey değil. İslam kenara bir senelik bir nafaka ayırmaya da müsaade ediyor. Bu da az bir rakam değil. Bak, demin bir hesap yaptı. 36 bin. <gülüyor> He? İşinize gelince nasıl doğru hesapladım? <gülüyor> 43 bin. <gülüyor> <gülüyor> 43 bin, 44 bin kadar bir rakam. Müsaade var size Bir senelik nafakanıza müsaade var size Hatta yani ben bunu Fatih Kalender hocadan Şey edemedim Buyur Kazanılmıyor değil A Kazanılmıyor da ben vereceğim demedim ya <gülüyor> Ya varsa paran saklayabilirsin dedim daha mübarek adam Bazısı da diyor ki bu parayı Vermek lazım Elden çıkartmak lazım hani Resulullah rahatsız oluyordu, bir ufak bir kuruş para tutmuyordu, sabaha kadar bırakıyordu. Şimdi siz böyle bir havaya girersiniz, ondan sonra bütün parayı dağıtırsınız falan, sonra çoluk çocuğu aç bırakırsınız. Ben onu demek istiyorum yani, gelen parayı bir kenara koyup saklamaya müsaade var. Bir senelik nafakaya kadar, ben sana üst limiti bir senelik nafakaya kadar söylüyorum. Ama sana şunu demesinler, madem tarikata girdin, derviş oldun, dünyayı terk edeceksin... On sonra 3000 bin bin lira para kenarda tutulur mu? Hep dağıtacaksın fakire bu kadar falan. Çoluk çocuğu aç bırakırsın. Bunu yapman lazım değil diyorum. Senin makamın değil mi? İbrahim İbni Ethem değilsin. Beyazıt Bestahmi değilsin öyle mi? Aşağı annemiz makamında bizim hanımlar hiçbiri asla değil. O zaman bizim aile çekirdek aile biraz kenarda bir şeyler kötü gün üçün saklamaya cevaz var. Ben sana bunu anlatıyorum. Ama diyor bundan fazla da diyor yığma diyor. Sen tabi o kadar kazanlamıyor doğru söylüyorsun. Ama kazanan da var. Kazanan da vardır. Allah kazançlarınıza bereketler insan elisi. Şimdi ben size mesela kazanamıyorum diyorsan ben sana bir dua öğretirim. O duayla diyor yedim yedim bitiremedim diyor evliya Allah. Ben diyor ömrüm hayatımda bu duayı öğrendiğimden beri diyor bu duayla geçiriyorum diyor. Bak şimdi burada yazdı. Allah'a amele muvaffak ederse ben de yapıyordum bir ara. Şimdi nasıl olsa yiyorum, içiyorum diye yapmayı terk ettim. Halbuki aç mı kalmam lazım illa? Yapsam daha bolluk olur. Esma-u Sahabe. Sahabenin isimleri isimli bir eser. Bu mübarek eserde Davud İbni Ebi Hint radıyallahu anh, şöyle anlatıyor. Bir kere Mekke'ye doğru yola çıktık. Bir yerde konakladık. Bir bedevi, Arabi yanımıza geldi. Tipi şekli, böyle kılık kıyafeti çok alim falan, düzgün değil. Dedi ki, bana biraz yiyecek bir şeyler verin. Biz de ona bir şey veremedik. Yani nafaka hesabı yaptık, Mekke'ye kadar yoldayız, yollarda ot yok, ocak yok. Yani yanımızda bize yetecek kadar zor var. İstedi bizden bir şey, biz ona bir şey veremedik. Ne zaman ki yola çıktık. Allah Allah. Bu dua esasen ne için biliyor musun? Bu dua şöyle bir dua. Bir adamın yanında gidiyorsun ondan iş isteme. Adam sana iş vermiyor. Veya hani işçilik bazında seni işe almıyor da olur. Veya efendim onunla bir iş yapmak istiyorsun. Bir, bir malını ona satmak istiyorsun. Anladım kendin işçi olarak girmek değil de. O da... İhtiyacım yok diyor. Başkasından aldım. Rekabete sokuyor Bir şeyler ediyor. Adamdan sana ne olmuyor? Rızık çıkmıyor yani. Yani bu durum öyle oldu. Geldiğimizden bir şey istedi. Biz de bir şey vermedik. Vermeyince kaldırdı ellerini. Allah'ın ne kulları var. Dedi ki ya Allahu ya Allahu ya Allah. Ya ahadü, ya ahadü, ya ahad. Ya vahidü, ya vahidü, ya vahid. Ya ya ya Urzuk nişeyem minum veynum Urzugni minum şeyen hum ebel Allah'ımızın 3 ismi şerifini üçer kere Tekrar etti, 9 kere oldu 9 kereden sonra de, Ya Rabbi bunların canı istemese de Kendileri istemese de bunlardan Bana bir rızık ver ya, Size çok lazım bu ya Çoğu yerden iş alamıyorsunuz Ben biliyorum, gidiyorsunuz iş alamıyorsunuz, bana diyorsunuz hoca dua et E sen dua et mübarek adam Karnın ağrıyor, ilaç içmiyorsun ya mübarek yani. Bir ilacı da bana içtireceksin. E kendi derdine kendini dua et. Allah demek zor mu ya? Dua etmekten üşeniyorsunuz. Ondan sonra nasıl siz böyle efendim iş kazanacaksınız ya? Bu kadar üşen geçtikler. Çok az bir zaman geçti diyor. Bak dikkat et. Ama ihlas, ihlas, ihlas. Yani yolda gidiyoruz. Bu da bizi takip ediyor. Lan dedik Allah Allah adama bir şey vermedik ama adam zorla koparacak bir dua etti yani bizim bütün moralimiz sıfır oldu diyor bize bunlar istemese de bir şey gönder bana dedi yani nasıl gönderecek Mevla gönderir tabi de biz dedik bu işin ucu bize dokunacak ama ne zaman dokunacak develerden biri çöktü diyor kalkamıyor hadi bakalım murdar olmadan beni kesin dercesine <gülüyor> öyle ya Yani şimdi bu vaziyette ben sizi Mekke'ye götüremem. Benden iş geçti. Fakat hiç olmazsa önce keserseniz yersiniz içersiniz bir kebap yaparsınız. Öbür türlü zaten ölüyorum yani. Hepten boşa gidecek. Murdar olmasın. Boynunu böyle uzattı diyor kesin diye. Takatı bitti diyor hayvan diyor. Allah. Hepimiz dedik ki ulan bu Arabi'nin duası böyle az bir şey de değil koca deveyi götürdü. Hemen diyor deveyi boğazladık etlerinden biraz aldık kalanını biz yüz dedik hepsini bıraktık diyor öbür develer de gitmeden evvel. Çünkü kafile gidiyoruz diyor. Yani Allah'ın ismi şerifi yani var ya. Kayadan su çıkarır. Anladın mı? Çölde deve yedirir. Rızık ya rızak. Sen hala diyorsun ki o kadar kazanamıyorsun. Mübarek. Demek ki duayı bol yapmıyorsun. Kusura bakma. Kazanırsın Kazanırsın Allah'ın izniyle kazanırsın İslam'a hizmet için Yardım etmek için Allah çok versin Hepinize Allah'ım salli aleyhissalama İşte şimdi özellikle Bir adamlardan bir iş için gidip de Bir şey isteyip de o iş olmama Anında veya olması için Çok tescilli Ama geri kalanlarda cuma namazından sonra 11 kere burada yazmamışım onu Cuma namazından sonra özellikle on bir keredir Cuma'dan Cuma'ya. Her gün sabah, her gün sabah okusanız, yani beş vakitten sonra okursunuz, üçer kere okuyun. Bu zor bir şey değil, uzun bir şey değil. Sonra biz şaşırdık, hemen gittik dedik ki sen devel, develer, etler sana kaldı, helal olsun. Mübarek olsun da biz senden bir şey öğrenmek istiyoruz. Ne oldu dedi? Ya bu duanın kaynağı ne dedik? Sen bir böyle bir dua yaptın ama sana içine mi geldi kaynağını? Dedi ki, benim dedem sahabedendi dedi. Bu daha çok eski bir hadise ha! Yani 1400 senelik iş. Benim dedem Resulullah s.a.m'in yanına gitmiş. Dedeme Resulullah s.a.m bu duayı öğretmiş. Biz dedi, hep bu duanın bereketiyle dedemden öğrendik, bütün maa yaşıyoruz dedi. Yani. <gülüyor> Şimdi gidiyoruz, adam bir şey vermiyor. Ya Allah'u, ya Allah'u, ya, ya Allah, ya Allah'u, Ama adamın yüzüne böyle bağıra bağıra şey yapmayın. Kahariye okur gibi adam. O batıra canlan çık gittin. İçinizden daha duayı Mevla duyuyor kardeşim ya. Ağzınızdan ama içinizden bağıra bağıra değil. Ve böylece dedi, Süleyman el Alevi rahmetullah el Erba'in isimli eserden nakletmiştir. Esma-ı Sahabe isimli eserden nakletmiştir. Benim kaynağım da 700-800 senelik kaynaktır. Muhammed İbni Ali Alihirdel alevi el vesâlu şâfiâ fil ezkârin nâfiâ Bu da şöyle bir kitap Elhamdülillah, çok eski kitap ama yeni basıldı elhamdülillah Biz de bu ilimlerden de size Aktardık elhamdülillah Bunla amel ederseniz Hiç muhtaç kalmayacaksınız Size iş vermek istemeyen Yardım etmek istemeyen işinizde destek olmayan yani O işte sizin karınıza engel olmak isteyen Hani öyle ya, çok işler oluyor, ortaklık oluyor, bir hisseye giriyorsun Adamlar takoz koyuyorlar Çok oluyor böyle hadiseler Ama Allah'ın izniyle istemeseler de Allah'ın ismiyle rızkınız size gelecek. Allah helalından merzuk eylesin. Amin. Haramlardan şüphelerden muhafaza Amin. Amin. Biz size dua ederiz. Bizi hakkınızı helal ediniz. Bizden de size helal olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderiyor musunuz? Allah Teala huzurunda tebliğ edebilmeyi ve kabule şayan olmayı Selamumuza cevap almayı nasip ve müessir eylesin. Amin. Hepimizin üzerine selamlarını ulaştırsın. Amin. Amin. Allahümme. Allahümme. Salli ve, sellim salli ve sellim ve barik. Ve barik. Ala seyidina. Muhammedin nebiyil ummi. Muhammedin nebiyil ummi. El habibil al-kadre. El, Al El, Al El azimil cahi. El Al ve ala Al ala Al Amin. Ala ali ve sahbi. Amin. Şimdi arkadaşlar, kısaca dualar yapacağız. Zavendikli Mustafa Efendi hocamızın kerimesi kıymetli hafız kurradan e, kıymetli hoca hanım ablamız talebeleriyle beraber Türkiye'nin düzelmesi için selamete çıkması için maddi manevi baskılardan vatanımızın kurtuluşu için bir evvel şu çalkalantılı bu Sıkıntılı süreçlerin niyatı erip İslam huzuruyla, Kur'an huzuruyla Şu vatanımızda yaşamamız için Hatimler ve dualar okumuş Bana da dua yapmam için rica etmiş Madem onlar bu kadar emek ettiler Kaç hatim var biliyor musunuz? Kaç hatim yapmışlar? Ama çok kurradır Namazda Kur'an'ı hatmeder öyle maşallah Allah'ın azarına maşallah Kaç hatim yapmışlar? 1030 hatim yapmışlar Hem de hepsi kalıp gibi böyle, rastgele okumazlar. Hepsi hafız-kurra talebeleriyle beraber. Şimdi onun duasını yapacağız inşallah. Amin. Subhane rabbiyel aliyyil alel veham. rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ala aliyyil sahibi ecma'in. Allahume ya alimu ya halim. Ya aliyyü ya azim. La ilahe illa ente. la ne'abidu illa iyyake. Fafu anna ve afina ve tegabbel minna. Inneke entes semiaul alim. Amin. Allahume zi anna nebiyena Muhammeden sallallahu teala aleyhi ve sellem mâhu ve ehlüh. Amin. Allahume zi anna şuukena khayral ceza. Amin. Husus an şeyhuna ve ruhu ruhina. Hâdina ادلل الشرك والمشركين اللهم قهر الكفرة والفجار والملحدين اللهم شغل الظالمين بالظالم فاخرجنا من بينهم سالمين آمين غانمين يا العالمين اللهم اكسر لنا في الدين فاجعلنا على صراط مستقيم ارزقنا في الدين Men eseluk Allahumma fi d-darayn. Amin. Taffana muslimin wal hukna salihin. Amin. Ahshurna ma'an nabiyina was-siddiqina wal shuhada wa salihin Amin ya arhamar rahimin ya arhamar rahim. Ya arhamar rahimin. Ya Rabbukumuş olan 1030 hatmi şerifi Kur'an hatmi şerifini 128 adet Fatiha sureyi cellesini 500 adet kelime-i tevhid -i şerifi 5 adet İhlas-ı Şerifi, 33 adet 16641 bin 641 Ya Latif, Şerifi'ni, 29 adet 313 Fatiha-ı 41 Yasin Şerifi ve 44 kere okunmuş 4444 salavat tefriciyeyi sahiplerinden fazlu kereminle kabul eyle. Amin. Niyetlerini bir an önce tahkik eyle. Amin. Vatanımızı İslam vatanlarını selamete ulaştır yalnız. Amin. Yapmış. Askerimizi ya selametle vatanına döndür ya. Amin. Her sağda Mansur muzaffer eyle ya. Amin. Ya Rabbi içimizdeki dışımızdaki bütün teröristleri kahrumahı perişan. FETÖ'nün bütün gizli hücrelerini deşifre eyle. DAEŞ'in bütün gizli hücrelerini iz, açıkla ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi ne kadar bomba hazırlayan, ne kadar kendini patlatma, ne kadar ortalığı efendim, kan gönle çevirmeye çalışan PKK'sı, FED'si, DAEŞ'i, FETÖ'sü ne kadar var ise hepsini Emniyet güçlerine bir an önce buldur Ya Rabbi. Amin. Hepsini Ya Rabbi etkisiz hale getittir Ya Rabbi. Şerlerini defeyle Ya Rabbi. Vatanımızda sükunet, sekinet. Selametler, huzurlar, feyizler, bereketler inzale ile Bol rızıklar inzal eyle. Allah'ım ekonomiyi düzelt Ya Rabbi. Amin. Ya tanzim eyle. Amin. Bu euronun, doların böyle çıkmalarından muhafaza eyle. Amin. Borcu olanlar var. Perişan oldular. Yeniden geri çekilmelerini nasip eyle. Amin. Ya Rabbi. Hem ekonomik yönden, maddi yönden, manevi yönden, zahiren batınen memleketi karıştırmak isteyen kimler varsa kahru mahvü Fırsat verme yarım. Ve vatanımızda bir an önce İslam huzuru, Kur'an huzuru, Amin. Ehli Sünnet ve Cemaat merkezinde ihtimallar müessereyle. Bu işe çalışanlara yardım eyle. Amin. Niyeti iyi olanlara yardım eyle. Amin. Niyeti kötü olanları ıslah eyle. İslam'u mukaddar olmayanları helak eyle. Şerlerin üzerimizden sarf eyle. Amin. Allah'ım sen Fazluk Kerem'inle Kur'an'ı okumak, okutmak, medreseler açmak, talebeler yetiştirmek, kız erkek medreselerinde ayrı ayrı şekilde. İslam ilimlerini, medrese ilimlerini ihya etmek, ölmüş sünnetleri ihya etmek, yaşayan bid'atleri öldürmek ve yeniden ecdadımızın yolu üzere Müslüman İslam alemine lider ülke olabilme vasfı için neler lazımsa sebeplerini tehye ile ya Rabbi. Esbabını halka ile ya Rabbi, manileri zâle eyle yal. Cennetinle cemaline müşeref eyle. Cennetinin rızanı bize helal eyle. Amin. Cennetine kavuşturacak inaçlara, amellere muvaffak Amin. eyle. Cennetinden uzaklaştıracak fikirlerden, inançlardan ahlaktan beri eyle. Allah'ım cehenneminden, azabından sana sığındık muhafaza eyle. Allah'ım ateşinden, gazabından sana sığındık muhafaza eyle. Allah'ım cehennemin sesini işittirme, yüzünü gösterme ya Rabbi. Ya Rabbi, sevdiklerimizi de bu dualara ilhak eyle. Amin, Amin. deyem dillerini harcayim de eyle. Amin. Ya Rabbi, bildik bilmedik, yakında uzakta gelindik ne hayırlar varsa hakkımızda takdir eyle. Amin. Ya Rabbi, önümüzde, ilerimizde, Ya Rabbi, bildiğimiz bilmediğimiz ne şerler varsa hepsinden sana sığındık muhafaza eyle. Allah'ım, hakkımızda hayırlı kazalar, kaderler takdir eyle. Allah'ım, kaderlerine, kazana rıza göstermek nasip eyle. Allah'ım, rızasızlıktan, itirazdan cümlemizi muhafaza eyle. İmanlarımız sana emanet, kutsallarımız sana emanet, talebelerimiz, medreselerimiz sana emanet, namuslarımız, camilerimiz sana emanet. Vatanımız İslam vatanlarını sana emanet ederiz zayi etme ya Rabbel Amin. Emanetleri zayi etmezsin vaat ne etmezsin ya Rabbel Alemin. Ne kadar dua isteyenler varsa bu sohbeti dinleyenlerden, uzaklardan, yakınlardan, Hepsinin ne hayırlı muratları varsa iğta eyle. Ne korktukları varsa emineyle, eyle. Ne hastalıklarımız varsa acil şifa, Amin. dertlerimize deva, Amin. borçlarımıza edalar ikram Amin. eyle. Alacaklarımızı tahsil etmek nasip Kayıplarımızı geri döndürmek nasip eyle. Allah'ım ne sıkıntılı müşkil işlerimiz var hallü hasan eyle. Aylin. Çocuklarımızı hayırla ıslah eyle. Aylin. Terbiyelerinden aciz kaldık sen terbiye eyle. Allah'ım yüzümüzü gözümüzü onlardan aydın eyle. Allah'ım da zirveye çıkarıp müttekilere imam eyle. Allah'ım eşlerimizden zürriyetlerimizden gözlerimize aydın eyle. Allah'ım helalından merzuk eyle. Aylin. Haramlardan şüphelerden beri eyle. Allah'ım dünyadan soğukluk nasip eyle. Aylin. Ahirete yönelmek nasip eyle. Ya Rabbi bizi uğraştırma haramlara şübelere düşürme ya Rabbi. Rızkımıza kefil olduğun şenk bu kefaletinle. Ya Rabbi buna bizi iman ettir buna te tam tevekkül nasıb eyle Ve ya Rabbi bizi kefil olduğun işlerle meşgul etme. Bizi ibadetine taksı şeyle. Ilme, amele ihlasa ayır bizi seçkin eyle. Allah'ım sen fazlı keremininle ya Rabbela ne duası isteyenler var ne kaylı muradı olanlar varsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neler istediyse hepsini istiyoruz senden bize nasip et. Amin. Kainat efendisine ne dualar ilamet, ne istazeler, ne teavvüzler vahiy ettin. Nelerden sana sığındıysa hepsinden sana sığındık sen muhafaza. Amen. Ben tel mustaan ve aleykel belag fe la havle ve la Allahumma Salli Sallim مبارك على سيدنا على سيدنا محمد النبي, محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم العالي العالي والله وصحبه والله عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون فسلام على المرسلين والحمدلله يا رب العالمين. اسکار پولیس چه داموزن دار واحیچون بیرون. اشهد الله إله إلا الله اشهد أن محم عبده ورسوله لا إله الله محمد رسول الله في كل kulli من نفس الله الله الله وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عليه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعليه وصحبه مشايخنا كافة ولا. إلى أرواح من ذكر التسبع في هذه الجلسة من الشهداء والأممات الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم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 wallin amin